Selam gençler. <gülüyor> Başladık. Başladık mı? Başladık. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyi yani. Uzun olsun. zaman oldu. Bir hafta uzun, ara uzun verdik. Uzun zaman olmadı <gülüyor> Geçen hafta ara verdik. Geçen hafta şey çekemedik ondan önceki hafta ondan önceki hafta balkon keyfi yoktu sadece gig bakış yapıyormuştuk ondan arada bir hafta olmadık niye olmadı? çünkü yurt dışından gelen misafirleri tembellik işte ya abi bir hafta tembellik değil be bir hafta anam ağladı benim tamam mı? Her, gün, her böyle, gece 12'ye gelmeyin. Bazarettlerle gelmeyin tamam mı Var, bize... mazeretim var. Ve podcast çektim. Çekmeyecek... Tamam o zaman. O zaman bir dakika mazereti söylüyorum. <gülüyor> PlayStation 4 aldım. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu yiyebilirsin ama bak. <gülüyor> Bu olur. <gülüyor> podcast çekmeyince bize şikayet e-mail'leri geliyor. Podcast'ler nerede falan filan. Haklılar da. Benim de özresi başımda. Ee, bir <gülüyor> eş evet, e -e durumum var. Bir, Herkesi memnun bir... etmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Ee, ya neyse ama hakikaten plasözün dört alınca biraz... <gülüyor> bir de dedim ki dinleneyim. Kafamı dinleyeyim bir. Anasarı hakikaten yoruldum ya o hafta yani bir hafta boyunca daha daha önce hep gelir gelir mesela iki, iki gün kalır tamam mı bir gün kalır Cık. arkadaş her gün her gün ya bir insan ilgileneceğim diye işten sonra da gidiyorsun yemeği götüreceğim diye ne ne yapacaksın yani oho, öyle öyle şey bir de işin bütün var o sırada onları yapamıyorsun bir ton mail geliyor e, dedim ya bu arada e, hani biz böyle havaya e, selam gençler diyoruz ama <gülüyor> öğrendik ki e, podcastleri dinlerken ...bize <gülüyor> geri, selam geri selam verenler oluyormuş. E, mailiniz için teşekkür ederiz. Ben biraz geç gördüm o maili. Evet, selam, ee, selamımıza selam çakanlar Evet. Hani... E... Şey olursa hani bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey e, olursa bize e-mail atarsanız biz de biz böyle de... podcast üzerinden size e, geri cevap dönmeye çalışırız. Evet. Shout da açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Annenize selam söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Sevgilinize şarkı gönderemezsiniz ama. Şarkı olmaz ama açılış ee... şarkısını koyabilirsiniz. <gülüyor> Saygım bir türkü patlatır. Ben nereden türkü, <gülüyor> ben türkü patlatacağım? Ha? Bu sesimle türkü patlatırsam... <gülüyor> İşte ne bileyim Erzincan'daki İçerim içeri şeye Ya bırak içeri falan alırlar gelip şey ihlal ettiniz diye <gülüyor> Müzik haklarını ihlal ettiniz diye Ondan sonra ne bileyim e Eğer seviyeli bir ilişki arıyorsanız <gülüyor> <gülüyor> Biz de aramayız. <gülüyor> Bizimkiler biraz seviyesiz. Biz <gülüyor> çok seviyeli değil. Ee, neyse e, böyle e-mailler almak bizim çok hoşumuza gidiyor. Evet, geri dönüş sizden geri dönüş almak hoşumuza gidiyor. Çünkü en azından dinleyen birlerini olduğunu <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> anlıyoruz. Boşa konuşmuyoruz. Evet. Şimdi... E, ne konuşacağız bugün? Balkon bu Balkon keyfi. keyfi. Evet. Balkon Keyfi'nde dedik ki... Dedik ki... Yılbaşı geliyor. yılbaşıydı işte Christmas. Dıştığında işte Christmas oldu. Ee, oluyor, oldu mu olmadı daha. 24, 24-25'i. Tabi bu hafta herkes tatilere girdi. Çarşamba galiba. Bir basıyorlar gidiyorlar. 3 hafta yoklar. Kafamız rahat. <gülüyor> Biz de gidebilsek keşke. Biz de keşke. Biz de bir gün. Neyse. E, bu nedenle biliyorsunuz diziler tatile girdi. Evet. Ondan sonra en, en gıcık olduğum kısmı dizilerin tatile girdi. Aynen. Yani neyse. Dizi yarı sezonlarından konuşuruz dedik. Konuşalım. Ee, biraz ben PlayStation 4 ile ilgili bir şeyler anlatırım. Ne oldu, ne bitti. Evet, nasıl aslında, oldu, nasıl aldım. Aslında, <gülüyor> aslında senin zaten şöyle PlayStation'ın hani adam gibi inceleyip ne oyun var, nasıl oyun, nasıl kullanılıyor, ne farkı bir var. Ediyorsun. Bir inceleme yazarsın artık yani. Boşuna mı aldın sen, sen PlayStation PlayStation'da? Ya incelemeyi çok uzatıyorum ama ben yazıyorum yazıyorum. Yazmaz bir şey olmaz. Burada, burada konuşurum işte. Ya yani ne bileyim ya resimli mesimli bir şey koy oraya, Yazı yaz. yaz. Herkes Re oynamayı herkes yazdı oğlum. Herkes yazsın bana ne? Sen yazsın. 30 tane inceleme vardı. Neyse ben de bir kısa bir şey yazardım. Tamam. tamam kızma. Tamam. Razagon'u öğren Tamam şey... patron. Rezogon oynamayı öğren. Hadi be. Adamım Razagon oynamayı öğreniyormuş. Öğren biliyorum ben Razagon oynamayı. <gülüyor> Biri izlerken oynayamıyorum. Şey. E bu bunlardan bahsederiz dedik. Artı arada ne geği kaynar salsında. Yani. Herhalde. Tabii canım. O zaman O zaman. Öncelikle sezon yarı finallerinden başlayalım. Evet hangileri tatilde girdi şimdi? Supernatural, gr Grimm. Grimm grim girdi mi ya? Grimm 3 Ocak'ta. Yani, yani Grimm bir Christmas epizodu yaptı gerçi Grimm'i. Evet yaptı. Ondan sonra şey girdi. Ne girdi? Arrow. Arrow girdi. Başka? Lipalo falan hepsi girdi. Başka ne girdi? Valla ben bu hafta Person of Interest'i izledim sanki. Bahar, bahar. Ama işte ona hep sonlar Walking Dead girdi. Walking Ondan sonra, Dead izlemiyorum. E, vallahi çoğu girdi işte. Başka. Tamam. Ya yani şöyle bir şey var zaten benim yani benim izlediklerim arasında en azından Memphis, Person of Interest Inter izlemiyorum. E, i̇zlemiyorum demeyeyim de koptu bir yerde gitti. Sonra toparlayamadım. E, ama benim izlediklerim arasında herhalde en böyle çoğal sonra diye bir bir anda hızlanıp bir anda böyle her şeyi anlatan Arrow'du zaten yarı finali. Evet. Yani böyle bir anda. Hayve sin oluyorum bunlarda. da. Bunu Smallville'de de yapıyorlardı böyle. Sezon uzatıyor uzatıyor uzatıyor. Sezonun son iki bölüm. Ondan sonra bir anda pat pat pat pat pat, pat yapıyor Zaten bitiriyor böyle. Zakat Smallville'in hani sezon premieri ve sezon finali dışındaki episodları hani. Evet çok böyle gay uzun. Beşbar <gülüyor> Ha işte Arrow da öyleydi. Arrow da öyle oluyor. Arrow yine biraz daha öyle tam öyle olmuyor da. Biraz daha şey yapıyorlar en azından. Ama bu, son işte bölüm. Hatta son iki bölümü Hı -hı. diyelim. Son iki bölüm bayağı şeydi, e, iyiydi yani güzeldi. Daşaklıydı. Daşaklıydı evet böyle pat bir oldu bir oldu bir oldu falan ne oluyor lan falan dedik böyle. Hani bunu zaten Kafkasya'da Hikaye... da biraz konuştuk Hı -hı. ama hani e, bu. Brother Blood'ın aslında hmm. işte ne? kimin için çalıştığı. Ha evet. evet tamam. Ondan sonra işte e, zaten Barry Flash olacağını biliyoruz ama. Evet. Nasıl ben olacak? çat diye öyle Flash yapacaklarını da hiç düşünmüyordum. Değil mi? Biraz evet. daha belki bir iki bölüm daha ondan sonra şey olur. E, hikaye hani içine yerleştirdiler böyle bir parçası yaparlar ondan sonra yaparlar. Diye düşünüyorum. Bayağı çat diye oldu yani. Aslında hani üç, o son bölüm acayip bir bölümdü. Yani Grandi doğuyor. Grandi, evet. Solomon şey, ha, e, şey e, Barry burialın Flash oluyor. Evet. Bir de Roy Harper'a iğneyi vuruyorlar. Evet. O da Arsenal olacak o yani. Da, o da evet olacak. Arsenal O şey Red Hood olmuyor muydu? Red Hood, Arsenal. Aynen. E, yani Speed oluyor. Hı -hı. Sonra Red Arrow oluyor. Hı -hı. Sonra Arsenal oluyor. Vay. Ne iğne vurmuşlar. bir şekilde şekle <gülüyor> giriyor. Bildiğiniz şizofren olmuş olabilir. Şeyi de işte... Ana boss da çıktı. Ana da çıktı. Ana kimmiş? İşte ne diyefti Destro. Ha Deathstroke evet. Tamam Slade yani. Evet, Slade Wilson, Deathstroke. Deathstroke. Tamam Deathstroke çok güzel olmuş lan yani... ama. Ya ben o o herifi yani oyuncu olarak o herifi hiç sevmiyorum. Hani ta şey Spartaküs zamanından beri sevmem o Spartak herifi. Spartaküs de severdim ben. Spartaküs zamanında da sevmezdim ama Spartaküs de Spartak zaten öküzdü. Öküz yani, olması, öküz olması evet işte iyi, iyi öküzdü yani. İyi öküzdü <gülüyor> tamam mı? Öküzlüyü beceriyordu tamam mı? Antipatikti ama öküzlüyü yerindeydi. Evet. Do... Ama burada... Slaire Wilson dediğin adam. Evet. Tamam ne, mı? Hani, adam. Neydi, hayır. Slaire Wilson dediğin adam aslında ah, über karizmatik bir Hı -hı. şey. E, e, sen söyle. Mercenary. Yani kiralık katillik Anladım. yapar işte hani şey yapar şunu Evet yapar. Abi, bence... Ama süper zeki bir adamdır normalde. Hani tamam ben Teen Titans zamanında çok harcandığını düşündüğüm Hı -hı. bir karakter. Ama mesela şeydir yani e, kötü adamlar arasında... Aslında Batman'e denk bir adam. Çünkü çok hmm. iyi işte evet, stratejik anladım. bir kafası vardır. Evet, evet. Yani düşünen bir kötüdür ama aynı zamanda fiziksel olarak çok evet. iyidir. Anladın mı? Ama işte herif yemiş ondan sonra şeyi mirakulu Tabii Ondan sonra kafada Miracuru. gelişmiş. mirakuru mirakuru yiyince adamın sadece güç değil beyin de büyümüş. İşte. Saç ee... beyazlamış. Ama yine de diye konuşuyor. Ya ama o herif öyle konuşuyor. Yani bilmem ben çok rahatsız olmadı. Yani tabii çok böyle oturup da şey okuyan Green Arrow okuyan bir insan değilim. Ondan Tamam, ama Deathstroke'u da az çok yani mesela şeylere vardı Deathstroke. Batman'in son oyununda vardı. Ben, aha. Ondan sonra işte bu dövüş oyununda falan vardı az çok. Evet, Injustice'de var. Injustice'de vardı. Yani işte. mesela benim en sevdiğim işte hikayelerden biri olduğunu sürekli söylüyorum. Mesela Identity Crisis'de de vardı hmm. Deathstroke tamam mı? Orada aslında bütün şey... E Justice Society'ye karşı tek başına milletin ağzına sıçabilen bir adam, hmm. değil mi? Yok iyi yani şey yani, karizma güzel bir karakter bence. Yani Benim ufacık gördüğüm kadarıyla ondan sonra şey geliyor insan. Ha kafası güzel yani güzel çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mira kuru'dan kafayı He, yoğmuş. Kafayı Çöküyor yiyeyim. sürekli. Oh, getir bana diyor. Ondan sonra şey e, ne bileyim atletik güçlü He. ve şey hani süper gücü var. Yani süper gücü derken süper strength var. İşte Hı. süper e, şey var. E, zekası Hı. var. Zekası. Bir Al de ondan sonra end metal e, zırh Hı. durumu söz konusu. Onu tamam. girmeyecekler herhalde. O ne i̇şte gelecek? O benim boss zaten bossa gelene kadar. Daha önce Brother Blood denen salak var. Yani bence Slade hani bu sezon sonunda boss olarak öleceğini vesaire Hayır, şey çok harcanacağını düşünmüyorlar. Öyle harcanırsa çok yazık olur. Brother Blood'la bitirirler bence bu sezon. Brother Blood'la da bok olmaz. Bence o da gider. Uzar yani. Üçüncü sezon. Olabilir. Zaten öldü zannettik. Şeyde duruyor. Ha, evet. Neydi? Öldü zannettik şey e, sen söyle. Black Arrow. Neydi lan herifin adı? Hakikaten ha. Tommy'nin Tommy babası. Tommy'nin babası. Unuttum. Neyse işte o iş. Meğer o da işte League of Shadows'dan falan filan. E ama o zaten League of Shadows'tan belli değil mi? Ee, yani çünkü sonra... kim elinde böyle assassin modunda takılıyor League of Shadows? Razgul, Razgul, geziyor ortakta. Razgul da yani ne kimi buluyorsa eğitiyor demek ki biz de gidecek biz de olacağız. Adam adamın şey Oğlum elemanı bir tane, eksik. Bir tane işte Eleman dedi. aranıyor de yazıyor böyle kapıda. <gülüyor> kapıda bayan, bay bayan eleman aranacaktı. Bay bayan elemanı. <gülüyor> Bizimle çalışmak ister misiniz? <gülüyor> yani yapıştırmış. Ha. Şey e, CV olarak da böyle mavi çiçek götürüyorsun evet. adamı. Hayır abi kimin canı sıkılsa oraya gidiyor. Hakikaten ha. Ben çok sıkıldım. Adam herkes öldürmek istiyor. Beni bir eğitsin. Ne giriyorsun böyle? Değil bak baba bizde çok iyi eğitim diyor. <gülüyor> Fetullah mı şey... lan bu? <gülüyor> hoca efendi işte Hoca olur. <gülüyor> Adam bildiğin Cemaate hoca... giriyor hani. Aynen. Aynen. Girdiğin zaman çıkamıyorsun. Ya <gülüyor> cesedin çıkar diyor. <gülüyor> yani tabii o da işte ondanmış zaten belliydi de. Oğlum o, çocuğun oldu be. Bokuna gitti. Derim. Aynen. Yani elif yaşıyor bu gitti. Ondan sonra işte eee Arrow heyecanla de, beklemeye devam ediyoruz. Kardeşi döndü. Şey, dön. şey, kızın kız kardeşi döndü o. O kaçtı gitti bir yerlere ha, falan mi? filan. Hani bu, Black Canary de... olayını o şekilde ya, de... Çok biraz sallamışlar bende. O şekilde mi devam ettirecek bilmiyorum. Yani çünkü normalde Laurel'un Black Canary olması hmm. gerekiyor. E işte demek ki o ölür o onun geçer. Boş ver. Bana ya. yani şimdi boş ver de şey e, adadaki hikayeyi de mesela çok hızlı gitti. Evet adadaki Son hikayenin zaten ben hani e, ben daha çok adadaki hikayeyi daha çok beğenmiyorum. Evet, bu uzattı uzattılar. Bir anda çatır çatır bitecek. Hayır Lost ya. Adası'na döndü çünkü. <gülüyor> evet ya gelen gidecek. <gülüyor> yani ilk başta neymiş efendim 5 sene orada mahsur kalmış diye bekliyorsun. Ha değil mi? Böyle ha. şeyden deneydi. sanki gidecek işte orada anası aslanla kaplanla mücadele edecek de binler mi çok. Bir anda her adada her, ondan başka 30 tane insan varmış. Zaten. zaten hani benim dizinin ilk başında hani en çok bok attığım şey oydu yani. Tamam. Hmm. Hani adada tek başına hayatta kalma mücadelesi sana bir şeyler kazandırır hmm. ama herif bildiğin evet gibi dövüşüyor tamam ki. mı? Başka işler başmıyor. Ha yani sen oradaki işte... Adada kız bile bulmuş. Aynen. Ya yani böyle kızlar şey... bulmuş. Kızlar mı? <gülüyor> zaten Feris'te dalga geçiyor ya şey diyor. Lan o ıssız <gülüyor> adada kaç tane taş hatun vardı zaten gördüğüm bütün hatunlar taş orada. Ay Allah'ım. Şey yani evet oradaki işte Slayden ondan sonra Miracle Yemesi. He. Doktor ne edirip nadı? <gülüyor> eee Ivan, yani, Ivo. Neyse, doktor doktor Ivo. Ivo. Onun işte şeyi buluyor falan. Hırsır. Ama tabii ondan sonrasını göster. Doktor Ama yani Ivo işte şey, e, Amazo'yu yapan herif. Yani hmm. zaten geminin adı da hmm. Bakalım çıkacak hmm. mı Amazo? Güzel yani. Ben Arrow'un son iki bölümünü bayağı beğendim. Yani bunun yolu ta şey, yani Red Tornadoya kadar falan. açılır yani. Açılır mı diyorsun? Açılabilir yani. doktor Ivo'yu göstermişim. Şeyi şimdi asıl ne yapacak? Bak bu Barry Allen, ondan sonra 7 elektriği. Tamam mı? Hı hı. Büyük ihtimalle ama böyle hemen caddi karışımıza flash dead çıkmayacak tabii. Bunlar öyle yapmalar. Yani Adansları. büyük bir ihtimalle yine Barry Allen olarak. Flash olmuş bir Barry Allen ama şey Arrow'nun Arrow Flash olduğunu bilmeyecek. Tamam onu bilmeyecek onu bilecek ama. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Belki de hafızasını kaybetler. Biliyorsun bu çok kullanılan bir tabi. Öyle olmaz. Bir şey oluyor hafızasını kaybediyor. Bir şey oluyor hafızasını kaybediyor. Şu hafızayı kaybediyor. Ben, Aa, sen kimdin? Ah oh be bilmiyor. Öyle abuk su kimlik şeyleri kurtarıyorlar sürekli. Öyle olmaz. Öyle mı diyorsun? Adam o elektrik etti lan beynine. Öyle olmaz. Neyse bu büyük ihtimalle salak. Anlatsızları bir şey travması yaşayacak sezonun sonuna kadar. Sezonun sonunda anlatsızları ben Flash'im çıkacak herhalde. Yok yok. Bence Flash'ı belli bir yani 3-4 bölüm falan dokunmazlar en az. Hı. Tamam mı? Ondan sonra bir şey olur. E, hani şeyde falan görürsün. Televizyonda böyle haber. İşte kırmızı bir e, ne bileyim e, blues ha. geçti bilmem ne haberleri falan görürüz televizyonda internette. Tamam mı? Hani o şekilde geçiştirirler Flash'ı. Ondan sonra ya bir ya da iki kamuoyu daha yapar gibi geliyor. Ondan sonra zaten Flash dizisine kadar sallanır. Evet daha harcamazlar. Ama böyle sürekli şeylerden verirler böyle. Haber işte televizyonda işte internette yok işte bilmem ne. Yani Starling ile ilgili bir sürü daha arka planda bir bunda bir şeyler mi? olur. Bunda şey mi daha çok yoğunlaşırlar. anlaşırlar? Yani Redwood'un gelişmesi lazım. Çünkü o ikinci bir karakter oldu artık. Ondan evet. sonra e, şey işte Brother Blood olayını toparlamaları gerekiyor bu sezon. Slade de alttan alttan ufak tefek verirler. Ama Slade'in daha yani Slade'in daha çok ömrü uzun. Ömrü uzun. Evet ee, o başka? böyle. Ee, Supernatural var. Supernatural'da da son bölüm ne oldu lan? Melektim değildim. Melek oldum tekrar. Ha tamam evet doğru. Ondan sonra şeyi durdurmaya çalışıyorlar. Megadat olmayıydım. Bir o bir tane bütün Megatron şey. Megatron Megatron <gülüyor> yok lan Metatron yapın? Metatron hmm. Bizim şey gitti tekrardan kendine Grace çaktı birinden. Ha, hemen arakladı. Ama bu kadar kolaydı alsaydın ya boşundan birisi. <gülüyor> yani. Uğraştırıyorsun çak bir tanesine. Amla konuğun meleği koy gitsin yani ne olacak. <gülüyor> Yapmadığın <gülüyor> şey düşün. değil zaten. Yani, Beşinci sezonda mı altıncı sezonda mı? Ne? Ha, amla koydun herkesi zaten. Herkesi öldürdün ha. yani. Adam tekrardan Grace'ini aldı. Ey o iyi anlatsın. E, bizimkinin elemanın içindeki zikliymiş. Oo evet. O çok fena oldu ya. Evet içine kaçmış. Ha, bizimki de göt oldu kaldı bir şey değil. Aynen nasıl olur? Söyledi falan ya. Yani. Ondan sonra o muhabbet var. Ee, şey işte bu iyi melek, kötü melek. Abusuk. Meleklerden de gına geldi. O. Hakikaten ne melekçi arkadaş. Yani şu, şu diziyi büyük ihtimalle şeyle bitirecekler biliyorsun değil mi? Neyle? Tanrı çıkacak ha. ortaya. Ondan Döndüm sonra... aman akayım diyecek böyle. Bir koyacak hepsi geri dönecek. Sıfırlayacaklar büyük ihtimalle Aynen <gülüyor> Dean işte üç çocuk sahibi he, baba olacak. He, he, i̇şte baba, sonra işte, babası yaşlı olacak falan, annesi yaşlı olacak falan muhtemel. Sam de işte profesör müfessir olmuş olacak he. ya da öğrenci olacak falan. Herhalde öyle çek işte. Ya bitirecektir A zaman. Ha hunter mı o ne falan şeklinde bitecekler. Hunter mantır kalmayacak. Herkes he. kendi cehennemine gidecek. Aile bitecek yani o bence. Ama şey güzel bu. ya ben seviyorum. Ee, i̇yi gidiyor aslında bitsin de hiç istemiyorum. Yani ben ben işte Supernatural'ın içinde olan bir insan olsam yeterlanmıştım. Yani. <gülüyor> şey gitti ya. Çocuğu yani öldürdüler. Ya, romance nereye kadar arkadaş? Çocuğu yani öldürdüler. Hangi işte o profit olan vardı iki Kevin. Kevin gitti. Kevin'ı öldürdüler anladın sen de. Ha daha böyle fuf fuf duruyor zaten. He, yedi şey. 7 7 elektriğe gitti. Evet. Pezamenziklik yerine geçen. Zik zikti attı. Zikti attı onu ya. Çok üzüldüm ona ondan sonra işte şey ne oldu? Bu Crawly'yi de çok kullanamıyorlar. Ya Crawly'yi de bence kötü kullanıyorlar ya. Evet yani. Çünkü biçettiler karakter. Hayır bari Onun, mesela bunu, hakikaten şey hani olsaydı olanı da... oldu çünkü. Hayır oldu. Hay bir de mesela hakikaten bu insan işte şeyi çıksaydı ha. hakikaten adamın da. Biraz dramatik olsaydı ha. herif hakikaten. Yani bir insan bir manyak şey ee, ne derler iblis falan böyle bir tuhaf şey olsaydı bari. O da olmadı. Ha. Hani birazcık belki ona oynayacaklar diye bekliyordum ben. Şimdi bu yarı insan Bende gibi abi. oldu. Ondan sonra işte sizi her şeyi yapamaz hâlâ falan tuhaf olacak. E, ama onu da kullanamıyorlar. Duruyor cevabı bir şeyin içinde. Bu arada hani şey neydi o, o kızın adı. Hangisi? Night of Hell. Night ha ha anladım. Ee, ab, ab, neydi? Abo? abo Abaddon. Abaddon. Evet. Ha. Abaddon hani oldu. Ben onun vücudu yanmıştı ya. Evet. Ben dedim ulan beğeniyordum ben o kadını. Ha. Yazık oldu şimdi başka bir kız oynayacak falan. Yine aynı kadın. Evet, yine evet. aynı kadın Onu kurtardılar, kurtardılar şey ama sonra ne oldu kare? İyi yaptı da geldi geri. Karı gitti ama şimdi yine. Karı Yok ortada karı kadın. Ne arada yani Spendial bu şeyi ara finali çok da böyle ha, bir e, aşırı final. bir ara final tabii, yapmadı, değil. sakin ee... bir ara final yaptı. O yüzden orta hafta bir şey olmadı çok. Şeyi tabi sen Walking Dead setsin. Walking, <gülüyor> Walking Dead'in ara finali de toparladılar sonunda. <gülüyor> sonunda toparladılar ve çizgi romanın e, aya, şeyine getirdiler yani. E, uzun sürdü ama asıl yani geçen sezonun sonunda yapmaları evren. Sonra sezonu bu sezonun yarı finalinde yaptılar. İşte sonunda hakikaten governor geldi. Tekrardan geldi. Normal ilk gelişte olacak olan her şeyi. Orası ikinci gelişinde yaptılar. E ama böyle governor'a işte hikaye yapmışlar anladın mı? Ondan sonra işte kurtuluyor çıkıyor. Ve herkes öldürüyor falan. Bütün şey kasabadaki. Kendi öldürüyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor tamam mı? Ve tek başına sürünüyor, sürünüyor, sürünüyor. Ondan sonra böyle sakallar, saçlar sakallar yüne kalmış. Böyle kendi kendine survive ediyor işte. Sonra böyle bir aile buluyor. İşte o aileyi böyle yine benimsiyor. Kendi ailesi kız var kız var. Kendi kızı gibi şey yapıyor. Yani onları korumaya başlıyor. Yine toparlıyor. Temizleniyor falan filan. Ama sonra bunlar kaçarken e, eski köyündeki adamlardan bir, bir yer buluyorlar yine. Orada yine sıyırıyor kafayı. İşte ben koruyacağım hepinizi falan filan. Milleti hmm. öldürüyor. şeyler yapıyor. Sonra, sonra diyor ki şurada bir tane hapishane var. Oraya almalıyız. Orada daha güvenli oluruz. Tankları var bunların tamam mı? <gülüyor> Bu bulduğu grubun. Tankla beraber gidiyorlar. Tekrardan bizimkilerin başına. Anası savaş çıkıyor tabii. Bütün ay bir oluyor. O, bütün zombiler içeri giriyor. Herkes ölüyor. İşte ve he, bütün grup parçalanıyor bizim bizim grup. Ama zaten bu dediğim gibi 2. sezonun sonunda finaldi yani olması gereken. Ama uzattılar, çektiler biraz sahne takıldık. O kadar dekor yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Dekoru kullanalım falan diye. Tabii canım para harcadık o kadar. O yüzden istediğim final o... şimdi oldu yani sonunda oldu. Gamını da diler öldü. Evet, Bakın bundan spoiler. sonrası daha heyecanlı çünkü. Bundan sonrası daha heyecanlı çünkü. Yani normal çizgi romanı daha heyecanlı diyor. O yüzden bir türlü atlasınlar diye bekliyordum. Bakalım ne yapacaklar? Tamamında. Ya. Dizide işte çok kolay değil işte. Çizgi roman vesaire gibi o yapma. Adam birini oynayasın diye birini getiriyorsun. Adam seviliyor. Öldüremiyorsun. He değil mi öldüremiyorsun. <gülüyor> Ama işte Walking dediğin güzelliği oydu. Chat chat chat. Ondan sonra ona... İşte getirmek için işte sözleşme yapıyoruz. 10 bölüm 10, yeni bölüm işte İşte garanti. <gülüyor> ya tabii canım zaten şeyin bir de Walking Dead'in yapımcılar falan saptı ya. İyi de işte. Hatta da Frank Darabont vardı. Bir evet. ayrıldı yolları bilmem. O herif şey baya baya şey dava ediyormuş. Tabii tabii. Baya bir sıkıntılı şeyler yaşandı. Yine de iyi gidiyor. Bu arada Walking Dead'in oyununun ikinci sezonu da çıktı. Başladı. Ha, başladı İlk bölüm mı? çıktı. ha O Clementine mi ne vardı ya ki biz Zenci'yi oynuyordun. sezonda. Tamam bir sezon sonunda söyle etmedin mi sen? Tamam işte Zenci ölüyor. He işte tamam küçük kız kurtuluyordu ya. Aha. Şimdi tam küçük kızla oynuyorsun. Okay, okay. Küçük kız büyüyor. Büyümüş biraz daha galiba haliyle. Ondan sonra aynı yani. İşte derken, bir yaş. Ondan sonra işte onunla devam ediyorsun. İkinci sezonda. Aksiyon yok diyorsun. Var var aksiyon varmış. Ya zombi'den falan kutsan ama tabii bir daha ciddi aksiyon yok. Kızım, yani kız Baltağ da çünkü... giremiyorsun zombi'ye. Yok giremiyorsun. Küçük kızsın. Ama yine bayağı şeymiş. Sert yani seçimlerle bunlar için ya. He hmm. O çok önemli değil. Nasıl oyunu? Ulan Walking, e, oyunun önemli kısmı oydu. Anında seçim yapıyorsun. Ona göre biri ölüyor, biri kalıyor. O önemli değil. Hikaye daha önemli. E, tamam işte hikayeyi zaten o yapıyor. Leyla, Klementin diye geziyorsun. Bilmiyorum daha çekip bakmadım. Ama umutluyum, saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Room yani. de ben bitireceğim. Room bitiremez. Bitireceğim. Hayır o benim. Hayır ben önce bitireceğim. Hayır vermeyeceğim Hayır, sana. Ben... Git kendi <gülüyor> kendine. İkini <gülüyor> kendine. Evet yani o bilmiyorum diziler tarafında ben Sleep Hollow'u da zaten etmedim Zaten ben sen seyrediyorsunuz galiba. Pek Ondan sonra Walking Dead'i şey diyoruz. American Horror Story ne yap bilmiyorum. American Horror Story ee, kavında en son ne oldu? Kızın gözleri açıldı. Hangi ee, kızın da? Şey, ben bir son bir iki bölüm, belki de üç bölüm aslattılar şey ya kızın yüzüne. Heh tamam anladım. anladım. Gözler açıldı derken Zaten duyuları vardı. Gözleri işte, mi geri geldi? Evet. E, Görüntü, o, görüşü geri geldi. Evet. O kırmızı saçlı teyze var ya. Ha, O tabii geri geldi. O geri geldi. O şey. Hı, e, yaptı. E, işte gözü. O council'daki diğer iki cadıyı öldürdü. Onların gözünü takıyor. Oo. Ya baby. Değilmiş. Vay be. Böyle de fenaymış. gelmiş. Aynen. Diyor. Ateşte büyü varmış diyor. Bir kere yanıp gelince oh diyor. Oh diyor. <gülüyor> Ama o soruşunda bir tane var ya herkes uyandırıyor. Manyaklı oldu. Geziyorduk da böyle. bir <gülüyor> hey, hey, <hey>, mi <gülüyor> <gülüyor> Kaldırıyor böyle. Olsun, sürekli bir öldü mü o geliyor. <gülüyor> Gel buraya. Ölmek yok öyle kolay kolay. Şey işte ya o bölümün sonunda hani ee, şey avcılar. Ha. olduğunu öğreniyorsun ya bir evet, iki evet, bölüm, bölüm evet, öncesinde. Evet. İşte Meryon koca da avcı evet. falan filan. Sikip Bu avcı şey vuducuları basıyor. Hı. Kocası yani. Tamam, onu biliyorum canım, geliyor karaya atarlanıyor bizim Yok zengin. yok yok, bildiğin silahla basıyor. Tarıyor her tarafı. Ha, cadıları basıyor. Cadıları değil de vuducuları basıyor. Niye? Önce cadıları öldürecekti aslında. İşte öyle anlaşmışlardı. Öldüremiyor, ha, öldüremiyor herhalde. Ha, öldüremiyor. Kadı, i̇şte babası seviyor. var onun. Aha. İşte e, avcılar kanselunun başında bir herif. O da sürekli ezmiş bu herif tamam mı? Hı. İşte sen beş para etmezsin bilmem ne falan filan. Zaten bir flashback sahnesi var. Hı. Hani ilk avına çıkıyor bu çocuk babası. Işte vuramıyor şeyi Hı. cadıyı. Neyse o, o yüzden o hep ezikmiş böyle. Hani o yüzden sen avcı olarak değil de bari hani şey. Sikici olarak. Ha sikici olarak git e, kızın yanında. Ha. Oradan bize bilgi verirsin diye yerleştirmişler. Ha. Ama onu da beceremedin falan filan diye bir ton laf diyor bundan. Ondan sonra bu böyle bir telleniyor. Ondan sonra alıyor silahları. Ha. İşte basıyor vurucuları Herkesi ta ta ta ta, ta ta ta ta ta vururken. O karı onu açar abi. Şey işte vudunun olayı o işte, hazırlık süreci çok uzun ya. Ha. Hani bir şey yapacağım. Yapamıştır. yapacağım evet. bilmem ne yapacağım soku can falan. O sırada işte hani o şişman neydi oksan? Bizim bir karın. Evet. şey bir, kendi vücudundan yapınca sana giriyor. Evet. O vuruyor kendisini kendi kafanı, beyninden. Herif de ölüyor. Herif de ölüyor, kız da ölüyor. Ondan sonra bu vuducu kadın delleniyor. Kız kim o? Ha? Hangi kız ölüyor? İşte öyle, zenci. zenci ölüyor mu öyle? Yani beyni patlayınca geberiyor yok. Ama o kadar boğazını falan kesiyor ölüyor mu ki? Beyni hmm. patça. E girizekalı. kes bir tarafını vur bacağını vur. Ulan, ne gerizekalı şeyler yapıyorlar bazen ama var. o da işte yaralanmıştı falan filan zar zor. Hani evet. Görmesi gerekiyor bir de hedef falan. Neyse evet. ee, yazık oldu işte ona. İşte yani tam olarak ölüp ölmediğini bilmiyorsun aslında. Çok Öldüğünü en, varsayıyorsun. En, en, çünkü... en cool karakter oydu bence işlerinde. Hem <gülüyor> <Bruno gibi. gülüyor> böyle donu gibi. öyle eline yağ sokuyordu falan ha. ya. <gülüyor> çok iyiydi onlar ya. Çünkü cenaze çıkıyor oradan evden hmm. tamam mı? Hani çok kısa, kısa sahnelerle montajlarda. Hani onun öldüğünü varsayıyorsun. O vooducu geliyor şeye okula. Tamam barışalım bu ıı, avcıların amına koyalım ha, modunda. O. Yani o olacak büyük ihtimal Anladım. bundan Anladım. sonra. Yani 3 tane avcı vardı ne yazık. <gülüyor> yani 3 tane avcı değil zaten topla, toplasan 5 tane cadı var. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> zaten bıraksan birbirlerini kesiyorlar. Evet. Ne gereksin? İyiymiş. O da iyiymiş. Kavın iyi. Kavın, kavını seviyorum. Ben de seviyorum. Bu almost human var işte. Ya Almost Human'ın son bölümü çok dik ben ya. Niye? Ya ben şey olayını e, hani e, bir türlü şey yapamadım. Çok yüzeysel bazı şeyler tamam mı? Tamam. Ya Fox dizisi tamam. Çok da derin bir şey beklemiyorsun ama. Ya bu kadar da şey yapılmaz abi. İşte robotlardan nefret ediyorum. İşte ben işte e, robot partner istemiyorum falan evet, filan evet. diye. Yakınan bir adam tamam mı? Evet. Partneri çat diye veriyorsun. Adam iki dakikada şey espri yapıyor ona Evet. Seni sevmiyorum ama. Yavşak. Yavşak. Tamam mı? Yani lan ne, nereye gitti o senin işte e, partnerini ölüme terk eden robota karşı olan nefretin? Tamam ama adam bunun farklı olduğunu görüyor ondan. Ya yani istediği kadar farklı görsün abi. O ilk baştaki o... Aa, ...istemiyorum falan şeyi... Tamam. ...dönüşü... E, ...yani iki saniye falan sürüyor. Ya iyide abicim bunlar dizi yani. iki saniye sürecek tabi. Hayır sürmeyecek oğlum. Oradaki gerilim olacak tamam mı? Orada işte e, bir ne sevgi nefret bağı oluşacak. Yani orada bir şizofrenik bir durum olacak... Oluyor zaten onlarda. Olmuyor abi ya. E şey oluyor. Işte yani o, o, ikisinin, olarak... o ikisinin ilişkisi sanki hani e, o seninle benim şeyim gibi. Hani birbirimize e, laf tamam. sokmamızdan farksız evet, değil yani. Evet ama adamlar kanka oldular yani. Abi bir bölümde kanka mı olunur? Allah aşkına. Bir bölümde yani. olmadı canım. İki bölümde oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir bölümde oldu. <gülüyor> ya çünkü o kanka muhabbetini yapacak ki ana sana eğlenceli olsun. Ben severim böyle arabada her bölümde arabada bir, bir muhabbetleri var ya. Evet. Böyle şey Parmağını gibi. sokuyor kahve falan. <gülüyor> <gülüyor> falan. Abi bence çok güzel. Ben çok engelleyim. Gözü düştü beraber. mesela <gülüyor> kahve bu sefer zaten <gülüyor> kahvenin iyi. başına geldi de kalmadı <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> açık oldu arabada herkes bir şey sokuyor. geçe <gülüyor> bir arkada <pırr> yapar <gülüyor> o yani çok iyi oynuyor lan bence çok saçma oğlum gayet iyi oynuyor yani ondan sonra böyle liseli aşıklar gibi kızla evet. birlikte <gülüyor> yapıyor ne yaptı ha ne yaptı bir yandan da böyle 80'ler şey polis e, dizisiymiş gibi e, komiser olan kadın böyle durduk yere bağırıyor işte ne? Falan filan. Hani bir zaten şey silahını ve rozetini ver. Sen beni kovmasın ben arıyordum evet, demedikleri evet. kalıyor. Anlıyorum Al, ben sana ama ben yani, şey seviyorum. Bu kadar da bu kadar da seksenler body cap evet. olmasın abi. Body cap olacaksa da hani ben robotlardan nefret ediyorum kısmına zaten hiç koymasın. Ya işte onu koyacak mı ki anlasın. Hayır yani. yani. Bir şey olsun. İyi de o robotlara o yan diğer robotları seviyor işte bunu seviyordu. Man. <gülüyor> Geçen bölümde de sülük yedirdi mesela. Yani. Hayır. <gülüyor> Hayır. Bir de yani şöyle bir şey var ki o çok bence saçma bir şey. Hani eğlenceli tamam ona bir şey demiyorum ama hani ay bak dizi öyle bir dizi ki içine Who's bası koymuş atmışlar. Tamam mı? Ondan sonra işte bu 80'ler işte Body Cup dizilerini koymuşlar. Tamam mı? Birazcık iRobot koyalım demişler. Falan karıştırmışlar. Bir şey çıkmış. Biraz da Fringe var. Ha birazcık da Fringe var. Tamam mı? Yani eskiden hangi dizileri yayınladık ve tuttuysa hepsini koyalım demiş Aynen Box. aynen. Böyle bir yapımcı çıkmış demiş ki bize bir dizi lazım. Böyle biraz geç, gelecekte geçecek. Biraz Robocop gibi olacak. Abi işte biraz şey gibi olacak. A, robot biraz Fring'd, de falan değil. Fringe'in şu kısmını çok tutmuştu. Onları koyalım. Ondan hı. sonra evet birazcık da işte tabii Polise'ye dizi lazım. Polise'ye dizi bak iyi bir Polise dizimiz yok. Polise'ye dizi koyalım. Tamam sana almost mu? Yani robot ortağın var ama her seferinde sana laf sokuyor. İşte sen aslında şey misin yani. Karısı gibi lan öyle. Evet karısı gibi. <gülüyor> Ama çok iyi bence. Yani ben şeyim hoşuma gidiyor. Karl ee, Urban. Ha, ya. Herifin suratı. O, böyle ne bileyim o hoşuma gidiyor ya. Herifin acı çekmesi. Böyle biraz Hayır. şeydeki gibi oynuyor çünkü burada. Star Trek'teki evet, gibi, Star oynuyor. <gülüyor> gibi oynuyor. Evet Star Trek'teki gibi oynuyor. işte. Ya, bildiğim Bonds işte. Scott'ı demişti pardon Bonds Orada da böyle. Hep böyle şey sinirli, söylüyor. Hep söyleniyor. <gülüyor> robotta da laf sokuyorsun ha işte e, ne bileyim ama şey e, ikili olarak gayet iyi bir ikililer bence. Yani ben i̇kili olarak iyiler de yani hikayenin bir şeyi yok e, kalmıyor. E, hani premisi gidiyor. O şey de iyi. Robota tamir eden herif var ya. Ha. yani. onun ajanlık yaptığı bölüm de güzeldi bence. Ya yani mesela o karakter de hani Ulan acaba şey hani e, böyle komik bir şey olsun. Adam olsun tamam mı? Hani e lan, bütün giy şebek, giy ki komik adam olur yani. Öyle yani bütün klişeler var tamam mı? Var tabi oğlum. Klişe film olacak dizi olacak tabii ki lan. Ne bekliyorsun? Yani bir şeyi olsun istiyorum. E, bir eciliği olsun istiyorum ama yok ya. Yok yani. ama Fox dizisi abi bu. Sen bu kadar gitti ne et. Bu sezonun sonunda iptal bile edebilirler dizi yani. Sokayım Fox'a ya. Fox, fo Bütün para Fox'ta. O zaman Fox daha çok dizi çekiyor ama yapacak şu Fox tariz yer dizi. Sokayım Fox'a. Yani o yüzden yani ben şey olarak çok rahatsız olmam. Açıyorum iziyorum işte. Almost human. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ya yani şey muhabbeti vardı mesela. Ya senin var mı <gülüyor> muhabbeti vardı ya? <gülüyor> Çok inanıyor. Açıp göstereyim mi diyor? Çıkarı. <gülüyor> Çıkarıp gösteriyor. Wa <gülüyor> ona onu nasıl ona... sen dedi? Ne yapıyorsun lan sen onunla diyor? E insansız olmamız için <gülüyor> yaratılmışız. Kullanıyorum falan. Kimde kullanıyor? İyi onda kahve sokmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yakında sokar onu. Satmak için. <gülüyor> İki tane oldukları bölüm çok korkmuş ama. var. <gülüyor> ne zimbas? Genel değil. He. O klonlu bölüm falan. yani. Ya yani ne bileyim? O böyle serial gitmesin bence. Bir tane arka hikaye yapsınlar. Ee... Yaparlar belki tut. Yani tam bir şey olursa olursa bir şeyler yaparlar diye Var aslında bir hikayeydi. hiç. Hikayelerle ilgili bir şey varamadık işte. Güya erkin sevgilisi orada ya. Ne? İlk, ilk bölüm ne işte bunun ölmesi, patlamasının, herkesin ölmesi, başının kaybetmesiyle olan. Ah sonra şey çıkıyor. İşte. Sevgilisi onu mesela bulunacak da işte onunla ilgili bunu diyorum İşte, ne işte ilk yani. bölümde kurdukları ya işte Fringe gibi gidiyor ve... diyorum ya Fringe demem oydu zaten çünkü Fringe'de de böyle mesela sürekli her bölümde böyle bir ilginç bir olay çözüyorlardı aslında sonra bir anda böyle bir üst level şey ondan sonra hikayeye bağlan falan olsun bunların hepsine işte onun da tabii B'ses olsun bunların hepsini işte iki boyutu birleştirip sıfırdan yeni boyut oluşturup ondan sonra insanlıktan dünyayı kurtarmak falan abuk bir şey yapmak istemiyormuş ya hasta o kadar çekince evet. öyle olmuş bunda da bir Öyle bir şey var Biz, yani. de, biz de mi asit damlattık? Asit damlatıp eğer boyut kapısı açabileceksen bak o zaman deneyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani farklı bir boyuta kapı açabileceksem. Oğlum bak asiti damlatırsan her türlü farklı boyuta <gülüyor> kapı açarsın. Hayır canım öyle değil yani. <gülüyor> hani gerçekten kapa açma, açmıyor açmak tamam tam işte aslı damla sen gerçekten açtığın zaman dersin <gülüyor> yok ya insidious'daki gibi yanlış yer açarız Oo, evet. o zaman götüne başka bir şey kaçar evet o yüzden yok abi <gülüyor> ya bunda da bütün böyle bir hikayeye belki bağlayacaklardı da ya bağlayacak İşte bağlamıyor da... sezonun sonuna doğru ha. bağlayacaklar yine böyle 3 bölüm son 3 bölüm aha ne oluyor emekleyeceğiz ondan, ondan sonra işte yani. ikinci sezon ilk 2 bölüm yine ondan sonra da he, sonra yy'ye bağlı yani. sonra da 20 bölüm böyle, böyle, böyle... fillerizde <gülüyor> <gülüyor> Zaten robot var ya 24 bölüm hep şey çekiyorsun dizi çekiyorsun 4 bölümün hikaye evet, 20 şey bölümü bir. filir. Şey bu o Emre ne derler ee, insan anlası ve şey robot gay kapı. Aynen abi ya bu ileride var ya böyle devam ederse şey gibi olur supernatural gibi. Ee, supernatural da mı değil ha? Hayır supernatural da sürekli şey e, din ve senme eşcinsel ha, eşcinsel göndermeler gibi ya <gülüyor> öyle olacak yani. <gülüyor> Allah'a <laughs> oh, ne... Böyle ee, gay fan fiction'lar falan yazılmaya başlanmıştır bence. Uf işte. tarafında benim başka bir şey gelmiyor şu anda. Crazy Ones falan nasıl gidiyor ben şey demedim mi? Duruyor öyle. E, son bölümünde yani Crazy Ones'ta hani çok özel bir şeyler olmuyor zaten. Olmuyor değil mi? O hep böyle hep gidiyor yani. Evet ama işte Robin Williams'ın hani şamata olayı biraz azaldı. Ha. Onu herhalde biraz kasıtlı olarak azalttılar çünkü adam yoruyor. Çok bariz. Belli bir noktadan sonra. Ya ben onu onu seviyordum. Çünkü Adam izliyorsun. Adam 22 dakikalık tek bir bölümde 22 karakter oynuyor. Her dakikası <gülüyor> farklı karakter herif tamam mı? Ama onu azalttılar biraz. Ee, i̇şte birazcık Seramışılgıları top hastamaya hmm. çalışıyorlar gibi. O da hani fena değil bu aralar. <gülüyor> i̇şte yan karakterler biraz daha ön plana çıkmaya başladı. İşte öyle gidecek herhalde ama hani büyük bir hikaye yok arkasında. Anladım. Öyle eğlence. İyi güzel. O zaman o zaman dizilerde böyle galiba dizilerde başka yıl başından sonra bilmiyorum ben de çok dizi şeyini sallamışmıyım ne yapmışım ya da az mı dizi kaldı ne oldu bilmiyorum ki. ya bilmiyorum ben de çok sağlık takip edemiyorum bu aralar çok ha. yoğunum ya bu dizi dizimegi de kapattılar bile. aferin kapatsınlar dizimeği zaten niye Hı? niye ha? niye niye oğlum yasal değil Allah <gülüyor> sanki her şeyin yasal kullanıyorsun da ya hiçbir şey yasal değil <gülüyor> Yok ama kalitesiz bir yasa. He öyle mi diyorsun? Tabii. Ya aslında biliyor musun? Herifler ne kadar para kazanmışsın değil mi? Tabii canım. Ya para kazanmışlıyorsa ne kadar tık alıyormuş. Şey. Ay deli para kaldırıyorlar zaten abi. Alexa'da ondan sonra dünyada sanırım kaç ne? Yedinci mi? Beşinci mi? Öyle, öyle bir şey demişti. de. Evet. Değildi. Öyle bir şeymiş yani. Şimdi hatırlamıyorum. 17, 17 öyle bir şeymiş yani. Baya yukarıymış. Günde kaç dedi işte. Hayır zaten. Ya haberde yazıyordu. Unuttum şimdi. Hayır zaten şu ana kadar onu açık bırakmış olmaları bence çok. Niye? Hı? Hı. Ha çünkü gözüne soka soka yapıyor yer. evet yapıyor ama bir sürü öylesi de var yani bir de bizde bu tarz şeyler yavaş işliyor biliyorsun öyle hemen çarpıyor mu ki, i̇şte. ki oğlum. ya şey kötü işte böyle durum adamlar nasıl bir ben... yerde stokluyorlarsa şeyleri evet. birini kapatır düşünsene birine şey. yani ya bu Türkiye'deki sistemin e, dandikliği şöyle şimdi mesela bu gümrükte de var her yerde var Hı. bu yani diğer ülkelerde var mı yok mu bilmiyorum ama mesela sen hani bir şey yapıyorsun evet. tamam mı hani yasaldır yasa ya da değildir ama sana ben hani uyarı verip hani müdahale edip tamam bunu yapma arkadaş demem gerekiyor. Evet. Çünkü sen zaten niyetliymişsin kötü bir şey yapmaya evet. değil mi? Evet. Ya da yaptığını bilmiyorsun evet. kötü bir şey yaptığın. Ben sana uyarı yapmazsam eğer yapmaya devam ediyorsun. Şimdi sen uyarıyı ben hani senin kötü bir şey yaptığını bildiğim halde ben uyarıyı yapmıyorum. Çünkü Hı. ne uğraşacağım diyorsun ondan sonra bunun prosedürü var ondan sonra bilmem nesi ıvırı zıvırı bürokrasisi bilmem nesi. Ben sana yapma arkadaş diyene kadar aradan yıl geçiyor. Evet zaten sen de o sırada ha. götürüyorsun. Şimdi sen normalde eğer o arada sen malı götürüyor isen eyvallah. Ama ben ne yapıyorum? Sana yapma arkadaş diyorum bir evet. sene sonra. Ondan sonra diyorum ki sen bunu bir senedir yapıyor mu diyorum. Bir de cezayı çakıyorum. Oğlum zaten şey bir şey Bunun var. olmaması gerekiyor. Senin yaptığın iş. Hı. Senin yaptığın işe ilk önce bakmıyorlar. Sonra adam bakıyor. Olan, ne para kazanıyor lan diyor. <gülüyor> Alından lan harcını diyor, tamam mı? lan? Aynen, sonra aynen. O zaman aklına geliyor? Pa ha. Para kesip, ondan sonra harcı almak. Aynen, aynen. Yani çünkü harç sistemiyle çalışıyor işte. Şey falan da öyle ya, gümrük de öyle. Sana işte ne bileyim tebligat atıyorlar. Otuz bin tane yolsuzluk deniyor gümrükte mesela mesela. Sonra, sonra bir tanesini buluyorlar. Oo bulan bu iftın bu ne yapıyormuş bunun gibi var mı lan bakın bakalım diyor. Ondan sonra 25 bin tane adam çık Vay anasını ne yapıyor? Çakın hepsine cezai diyor. O oh, alıyor parasını. Sonra bir sonra da umursamıyor. Sonra da olmaya devam ediyor mesela. Tamam mı? Hayır görün hani... saçmalığı şu abi bak sen. Gümruk veya herhangi bir yer. Her yerde her yerde olabilir. Sana mal geliyor tamam mı? Evet. Senin o malı çekebilmen için bir sürü ıvır zıvır işlem gerekiyor evet. değil mi? Ama sen o zıvır işte işlemi devlet görene kadar, gümrük görene kadar o mal bir yerde duruyor değil mi? Evet. Onun şeyini ödüyorsun. Tabii parasını ödüyorsun. Parasını ödüyorsun. Adam umrunda değil yani. Hani 5 günde, günde çıkmış. 5 de o. 10 günde çıkmış. Umrunda değil daha hızlı da. 2. Sana işte sözde ee, tebligat geliyor. Tamam Malın geldi, gerçek diye. Hı. Gelmiyor ki. Yani hay geldi de işte senin oraya ben oraya gitmen için. Hayır gelmi yani çok saçma gelmiyor ve gel gidip gitmediğini takimde onlar yapmıyor. Mesela ben geçen mal çekmeye gittim tamam he. mı? İşte EPTT Gümriye. Adamlar o kadar kafam ki Windows 8'e geçmişler kimse bilgisayar kullanmayı bilmiyor <gülüyor> tamam mı lan start tuşu nerede diyor. <gülüyor> nerede start tuşu bu Windows 8 en çok bizim bir şeyi bu kamuyu vurdu <gülüyor> devlet aynı abi sonra zaten Gizleki gibi Q klavye geçelim dediler <gülüyor> yani F klavye geçelim dediler pardon zaten şey start tuşunu <gülüyor> bulamıyor şimdi <gülüyor> S tuşunu da bulamıyorlar tamam mı Windows tuşu nerede falan diye bakıyor onu geçtim Heriflerin şey sistemi çöktü tamam mı? Ha, tamam. Yani Windows 8'den midir artık bilmiyorum. Yok genelde çöktü. Porno izin. Birisi <gülüyor> izliyor demek porn. Adamların 8 günlük tamam mı? 8 evet. iş günlük kime ne gittiği ne geldiğinden haberleri Uçur. yok. Ha, tamam. ha, kime ha, tebligat ha. gitmiş veya gitmemiş? Fena. Haberleri yok. Ya, evet. Gidiyorsun abi bizim mal diyorsun tamam mı? Bunun tebligatı gitmiş size diyorsun, diyorlar. Hı. Yok gelmedi biz hani kendimiz hani mal nerede takibini yapa yapa e, geldik. Gelmedi diyorsun. O tebligat bazen gelmiyor. İşte onu diyorum. O tebligat gelmezse eğer Senin... ben nereden bileceğim malı gelip çekip çekmeyeceğimi değil mi? O tebligat gelmiyor. Bir de mesela sen Tebligat gelen... gelmiyor. Tebligat için sen hay, en sonda bir şekilde düşüyor kafana. Hani ben nerede kaldı bu mal bir aratayım şey barkodundan da bulayım diyorsun. Ondan sonra işte 10 gün önce gönderilmiş yazıyor sözde. Gidiyorsun sen 10 günlük ceza da çöküyorlar. Evet. Yani böyle işliyor arkadaşım. Bir sinirlendiriyorlar beni. Neyse sonuçta ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Dizime kapattılar. Ya. Aslında şöyle bir sıkıntı var ama. Yani kimse yapmıyor veya yapılamıyor olabilir tabii haklar yüzünden falan filan ama bir tane dizimek gibi iste lazım. Yani bunu, bu da aslında bir gerçek çünkü bu kadar maddi kullanıcım, bu kadar insan var. varsa, aslında aslında bunun gibi bir demek ki ihtiyaç var Aynen. Yani ben şimdi aslında dijitalde, müzik türde uğraşmak istemiyorum mesela. İnternetten dizi çekmekle uğraşmak istemiyorum. Açtım anda girip dizilerin hepsini seyredebileceğim. ne kadar ne varsa. Anasını, i̇şte ben bir de Bir istiyorum. Adam mesela. gibi, adam gibi tamam mı? Hani online yayın hakkını satın alabilecek. Ama yok nasıl alacaksın? Netflix onu? gibi tamam mı? İşte e, tamam. E, Hulu gibi birisi Türkiye şube açsın arkadaş. Ama Netflix gibi ne mesela Netflix'te bir de hepsi yok. Netflix'te her hepsi Hulu'da yok. Hulu'da da hepsi yok. Hulu'da da hepsi, hepsi orada yok. Oradan yine gidiyor Hulu alıyor, Netflix oluyor, HBO oluyor. Hepsine ayrı ayrı üyelik alıyor mesela. Bir ton para veriyorsun. Ya tamam orada da. öyle bir geri akıllık var yani. Ay, tamam. O işte sonuçta kimini, kiminle şey anlaşıp bildiğine bağlı tamam mı? Ama sonuçta Netflix'e veriyorsun ayda 5-6 dolar, hı. tamam mı? İşte Hulu'ya veriyorsun ayda 5-6 dolar. Hani Hulu ile Netflix'in yüzde hani genelin %80'ini falan kapsadığını varsayıyorum. Hı hı. Belki işte HBO Go'dur, işte bilmem ne kapsıyor mu, kapsamıyor mu bilmiyorum hı hı. onları. Hadi bir de HBO aldın diyelim. Ona da verdin ayda 7 dolar. Evet. Tamam mı? kaç ediyor? 21 dolar ediyor ayda. Yani zaten sonra gidip dijitim kalmana gerek yok. Yani 23 doları verirsin abi. Ya da bir tane Apple TV alırsın. Mesela Amerika'da olsan değil mi? Ha, değil mi? Evet. Roku alırsın. Apple TV alırsın. Bir şey alırsın. Hani bir, bir yerden bir çözüyorsun bir şekilde. Evet. Ha, yani... Bunun parasını sen vermeye acır mısın? Hay acımam. Yani deseler ki... Açıp edebileceksem ha, acımam yani. Yani dizimek gibi, belki dizimekteki bütün diziler olmasa bile, tamam mı? Netflix, yani çoğu hulu yeterli. Ha, Netflix, Hulu ve işte HBO. 3, 3 e, şeyin verdiği dizileri sen izleyebileceksin. Mesela ben gittim anlaştım hepsiyle. Hı. Tamam mı? Öyle bir hizmet veriyorum. Evet. Hani buna sen ayda 60 lira vermeye acır mısın? Acımam. Ben de acımam. Çünkü... Ee, i̇nsan hakikaten şey mesela diyorum ya mesela person of interest bir yerde patladım. Aslında nerede kaldığımı bilmiyorum. Ee, ama böyle oturup da açıp da hangi bölümleriyim lan ben diyecek de Asıl vaktim falan yok benim şu an uğraşmak istemiyorum yani Halbuki böyle bir şey oldu mu? İşte dizmek, bizmek bu tarz bir şey oldu mu? Bütün zaten şeylerin, sezonlarının olduğu. Giriyorsun bu muydu lan bu? Buydu lan diyorsun. Basıyorsun oradan başlıyorsun. Ha, zaten sevetmeye. onlar trekkinginde yapıyor. He yani son bunu zaten izledim, ha. yapıyor. Ondan sonra oradan açıyorsun izliyorsun. Her yerden bundan izliyorsun. Şey iPad'ten izliyorsun. Televizyondan izliyorsun. Ondan sonra bilgisayarından izliyorsun. Her yerden izleyebiliyorsun değil Aynen. mi? Bunu yapabiliyorsun. Bunu rahatlıkla yapabilmen ha, çok önemli. yerde tutmana gerek yok. İnternetten evet, stream evet işte. yapıyorsun. İstiyorsan indirip izleyip şey yapabiliyorsun. Whatever ama sonuçta... Bir de şey yani geriye dönüp de bir sürü usuluk şeyi izleyebildiğin için... Evet işte önemli olan o zaten. Ya ben mesela önce izlememişim. Aa, sonra fırsatım olmuş. bir dizi var. Aa şu dizi neymiş deyip mesela boş vaktim Heh. var. Açayım izleyeyim birden baş, sonuna kadar ilk sezonu. Mesela bunu istiyorum. Ama yok öyle bir şey. Ya gideceğim internetten bulacağım. Tüm sezonla çekeceğim bölümü. Hı hı. Ondan sonra oturacağım öyle izleyeceğim. Yani ya da ne yapacağım bilmiyorum. Ya da Diş Türk veriyorsa işte Dijitürk'te kaydedeceksin. Kayıt yapıyorsun. Ondan sonra sonra oturup açıp hepsini izleyeceksin. O da öyle bir abuk subuk kayıt sistemi var ki bir kaydediyor bir Sonra gidiyor birinci bölümünün tekrarı varmış. Onu bir daha kaydediyor. Bir şey. Bütün bölümler birbirine giriyor. Bölüm zaten şeyi yok. Berbat. Hangi bölüm nedir? Hı. Rastgele açıyorsun izliyorsun yani. Bir de şey yok. Sen Tivo değil yani. Var işte kayıt sistemi ama kataloglama sistemi berbat. Abuk subuk kaydediyor bazen ha, işte. işte. Abuk subuk kaydılıyor. Onu diyorum ya he he, yani Ha, görüntüyü de bozuyor bazen ha. evet. Yani o yüzden dizime giydi. Benim yani bence iyiydi bu konuda. Çünkü bunu böyle yasal bir şekilde yapman tabii ki çok zor. Ee, ama işte yasal olarak yapmazsan gayet güzel bir arşivi kullanıcılarına sunabiliyorsun. Yani biz Star Trek'i şey Star Trek'i Star 7 sezona kadar oradan izledik. Çünkü var yerde ben şimdi Star Gate'i en 10 sezonu bulmaya kalksam Bulsam da çekemem yani kaç GB kimde nereden bulacağım. Evet. E, i̇ş yani bir de onu böyle bulacağım bulacağım çekeceğim çekeceğim ha, uğraş uğraş bir ton. Onun yani oradan açtık seyrettik. Biraz <gülüyor> 7 sezon seyrettik yani düşündüm. Her gün açıyorduk böyle. Hakikaten ha. Çok da güzeldi. <gülüyor> Sonra kaldı ama 7 sezonun Sonra sonrası yok. İşin gidecek yok bir yerden bul da onu seyret. Neyse yani o kötü oldu ama böyle bir açık var aslında yani böyle bir yani talep ben, var. Kimsenin tamam mı hani e, böyle bir hizmete 50 lirayı aylık 50 lirayı çok göreceğini zannetmiyorum ya Türkiye'de. 50 lira 20 lira ondan sonra paketlerini ayırsın yine alalım. Yani zaten milletin evinde ya D-Smart'ı var ya d var ya TV'su var. Hepsi var en son biri var yani bunu bir şekilde kullanıyorlar. Zaten orada onu seni adamların çoğu da işte Türkçe altı hazır diye anasını falan hemen çatı diye seviyordu yani. Kolay diye seviyordum zaten. Basıyordun seviyordum. Altta yorumları falan var. Bir sürü şey vardı yani. Girip bir yorum bile yapıyordu. Ben pek izlemiyorum. HD de yapıyordu yani. Evet HD de bok. Ya evet de bilgisayar ekranından izliyorsun gibi düşünerek de HD yapıyor. Neyse. Senin HD anlayışın da biri Oğlum benim HD anlayışım diye bir şey mi var? HD diye bir şey var. <gülüyor> bir standart o. Tamam <gülüyor> Tabi oğlum. Senin HD anlaşın. <gülüyor> Neyse. HD HD'nin standartı ne? 720p 60 frame ya da 180i 30 frame galiba. HD minimum HD stand. HD işte 720p. İşte 720p 60 frame ya da 180p 1080 i e. şey 30 frame. Evet ama kimse 180i kullanmaz çünkü berbat gösteriyor. O yüzden. O yüzden şeydir yani. 720'dir. Yani. Haydi finish. Haydi finish. Ee He de yeni, yeni televizyonu nasıl buldun? Yeni televizyonu beyaz buldum. <gülüyor> <gülüyor> beyaz evet. Gereken evet. beyazladı. Evet. Ben onu ilk gördüğümde gümüş çerçeveli zannediyordum. Ha yok değil. Ondan sonra bildiğim beyazmış. Beyaz. Yanları cam. Yani yanları cam gibi şeffaf. Ben de beyaz. O... Niye niye böyle bir şey gereklimin var falan filan dedim ondan sonra televizyon televizyondur dedim. Cemil şey nasıl gri metalik çerçeveliler yeni versiyonlar. Hayır, bana Bu bana niye eski 2012. Biliyorum biliyorum. Niye beyaz çerçeve saçma geliyor biliyor musun? Niye? Çünkü diyelim ki akşam film izliyorsun. Ha. Işıkları kapattın. Evet. Eğer çerçeve mat veya siyahsa hani, Kayboluyor. evet kayboluyor çerçeve. Evet, bunda beyaz. Bunda beyaz bir <gülüyor> <gülüyor> çerçeve var. <gülüyor> Yani evet, o da mantıklı. Bu biraz daha şık olsun diye beyaz yapar. Evet. Ama işte 46 inç. İnsan şeyi arıyor böyle e, start tuşları. <gülüyor> <gülüyor> telefon gibi duruyor şu an. Yan açılmış devasa bir telefon gibi. Samsung tablet. <gülüyor> <gülüyor> of ben Kore'deyken şeyleri görmüştüm. Flexible ekranları e, tanıtımı yapıyor. Flexible derken. Yani kunkab, 60 şey inç. Mi? Ha konkav ekran. Var gördüm LG. Böyle. Şeyde. Tekno bir tane koymuşlar. OLED ama. İşte AMOLED. AMOLED OLED ne işte. İnceci şu kadar. Ha, şu kadar kağıt. <gülüyor> ne yapıyorlar biliyor musun? Teknoseye bir girdim. Böyle kapıya direkt girişe koymuşlar. Carpool teknik. Şöyle. Hmm. konka LG'nin böyle. incecik. Aa sana. Böyle bakıyorlar böyle tamam mı? Aa oğlum ne biçim televizyon lan bu? Böyle <gülüyor> iyice böyle köşesinden bakıyor tamam mı? Aa buradan bakıyorsun buradan da görülüyor falan. Açıya bak abi. <gülüyor> oğlum bu televizyon senin telefondan ince lan falan dedi. Nasıl ince oğlum? çıkardılar telefonu. <gülüyor> Böyle ne var elde? Nokia mu? Bir şey var tamam mı? Ince işte. Ondan sonra koyuyor ekranlar. Hakikaten lan bu böyle daha ince var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> televizyonun ince olsa ne olur? Yani belli bir incelikten sonra CTR değil sonuçta. Ya hayır tamam ince değil ki zaten aslında. Yalan ince. Yani böyle ek ekranın sonra olduğu bir kısmını ince yapmışlar hakikaten. Hı hı. Ama altında böyle bir devasa onun şeyi var. E, bütün bağlantıların falan olduğu böyle kalınlaşan bir e, ay ayak gibi bir şey var tamam mı? Tamam olmasın lazım zaten. Arkasında yani şöyle bir kısım var. Orası kalın. Çünkü oraya bağlantılar giriyor. Hı hı. Ama ekranın geri kalanı öyle ince. Hayır, zaten televizyon yani isterlerse Tamam mı? hani mevcut televizyona isterlerse işte e, 8 çekirdekli işlemci de işte koyarlar. Tamam mı? Hı -hı. 16 GB RAM de koyarlar. Hı -hı. Hayvan gibi bir şey zaten televizyon evet, evet. dediğin şey. Hani e, burada 45 televizyonlardan bahsediyoruz. Evet. Tamam mı? Bir tane notebook dediğin zaten MacBook Air Hı -hı. incecik bir şey. Yani evet. Onun bütün fonksiyonların olduğu bir şey taktiği yerleştirebiliriz. Yani e, ben akıllı televizyonların şeyden sıçıyor zaten. Hani, hala bu kadar yavaş çalışmasına tiltim mi Evet ama e, ha 4 evet, çekirdek belki hızlı çalışıyorlar. Ne bileyim bu mesela nedir mi? 2012 bu. Çekirdek belki. O yüzden yani, çok böyle yani çok fantastik çalışmıyor tabii. Ama iyi ya yani ben rahatsız olmadım. açtım şeyine baktım. Smart bir baktım. Yani, yani zaten kullanmadım bir özellik. He, kullanmayacağım özellik de. Madem kullanacağız tamam mı? Kullan de, diye kul kullanmıyorsun onu. İşte yeni televizyonlarda biliyorsun işte e, kamera Hiç var. Hiç değil. Yani. Ondan sonra direkt Skype'e yüklüyüp şey yapabiliyorsun çok ne çok falan filan. E, hani madem böyle e, hani televizyon televizyondan çıkıp daha işlevsel fonksiyonel bir cihaz haline geliyor cep telefonu gibi. Ya evet işte millete millete şeyi gazlamak için yapıyorlar ee, yani aslında televizyonun e, teknik özelliklerinin e, şeyini yapamayan yani ayrımını yapamayanlar için koyulmuş ekstra özellikler onlar. Yani ama bu televizyonun bundan ne farkı var mesela? Hı. Tamam mı? Mesela sen, ben biliyoruz işte bu televizyon 4 çekirdek. içinde bilmem nesi var. işte ekranı şöyle veriyor. Yanında bulutlanması oluyor. Diğerinde olmuyor falan filan. Sen, sen belki biliyorsun hani ayrıntıyı ama o bilmiyor. Adam yerine bir tane büyük ekran televizyon istiyor tamam mı? Hani ne oldu? Çok da umurunda değil yani. 3 çekirdek 5 çekirdek. Ama ne oluyor? İşte diyorsun ki bunun bak kamerası var. İşte Skype bakusunun görüntüsü var. İnternete giriyor falan filan. Oo, bak internete giriyor, Bizim hanım kullanır bunu falan. Yani böyle bu de olduğu için o özellikleri o için çakalıyor. Yoksa ama ondan sonra tabii onu çakıyor o özellikleri. Ondan sonra fiyat artıyor. O fiyatı geçirmiş oluyor. Halbuki benim mesela tek istediğim şey ee, işte şey olsun ne bileyim. Çok güzel görüntü versin. Başka bir şey istemiyorum. Ne kamera istiyorum ne ekstra internete girsin istiyorum. Ne bir şey hiçbiri istemiyorum. Sadece çok güzel görüntü versin. İşte bulutlama gibi her şey olmasın. Yani son teknoloji paneli falan çok yok. başım bir şey istemiyorum ama sırf o ekstra özellikler yüzünden mesela gidip o tezonda alamıyorsun. Yani. Çünkü pahalı oluyor. Yani böyle bir gerizekalık var. Yani. Milleti <gülüyor> Çakmak için televizyon Evet o OLED dediğimiz o işte o Konkav olan da yani Televizyon Konkav olmuş Sanki televizyon sıfır açıdan izleyeceğim yani, mı? Hani <gülüyor> yani Şuradan bakınca görüyorum Lan vay be <gülüyor> yani, Böyle bir şey mi ki karşısına geçip televizyon söylüyorum Konkav olmuş olmamış bana ne yani... OLED çıkar seyredelim <gülüyor> yani alalım Alabileceğiniz bir şey de çıkar fiyatta Herkes alsın seyredesin kaç bin? Bin, değil, lan. bin 30 bin yani. Öyleydi o Kaç işte o? 40 ha. veya 46. Çünkü 60... 42 olabilir. Erciye de 42 var. Ee, şeyde... Ama o senin 4K televizyonu. Tabii. 60... 4K'ları öyle ama onlar zaten 85 inç falan alacağını. İşte. Danı gibi. Vardı bir tane Samsung koymuşlar. 60 bin... <gülüyor> Şurası kadar. <gülüyor> 60 bine falan diyorlardı. Tabii tabii 60. 60'ını <gülüyor> <79 gülüyor> çizmişler. <gülüyor> 79, <gülüyor> 79 mi <mı> üstünü çizmişler 69 <gülüyor> mi <milyon> yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin lira boru mu lan? <gülüyor> 10 bin lira oğlum. <gülüyor> Git onunla bir de mobileta. Al. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Kocaman ama yani. Tabii canım. Şuradaki aslında alt tarafı benim kaldırmam lazım bu komple. Buraya böyle koyuyorsun. Nasıl mı? Şu dolabı yan çevir koy işte televizyon. <gülüyor> Neyse. Yani. Ayna kadar bir şey. İyi ya ben memnunum. İyi oldu. Hiç boyut televizyon oldu. 3 boyut filmle seyrediyorum artık. Yani Pacific mesela çok güzel. 3 boyutlu benim başımı ağrıttı ya. Senin başın ağrıttı ama ben Pacific Film'i dedim oh be güzel oldu yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani e, bilmiyorum Pacific Rim 3D'si e, frame rate kaçtı? Normal oluyor 24p oynatıyor. 3D'de değil mi 24p oynatıyor? Tabii Playstation'ı oynatıyor ya. Playstation 1080p 24 şey, frame oynatıyor. Yani bence 24 frame. Ya benim kafamı karıştıran şey. Yani kimse bunu bana tam olarak anlatamadı şu ana Hı. kadar. Şimdi 2 de izlediğin zaman 24 4, e, P yani hmm. F olan FPS olan bir görüntüyü sen yani 3D'ye çevirip izlediğin zaman ve hmm. Samsung'un bu e, hani şey teknolojisi şu aktif ben onu ben de merak ediyordum. Yani aktif gözlükle pasif gözlük arasında ne fark var aslında? Hayır, ne fark vardan ziyade şey şu. Ben normalde bir e, filmi izliyorsam 24 frame per second izliyorsam hı hı. tamam mı ve e, ben bunu aktif gözlükle yine izliyorsam aktif gözlüğün özelliği şu hani bir gözünün gördüğü şey aynı anda sağ gözünün gördüğü şey sol gözün görmüyor sol gözün gördüğü şey sağ gözü görmüyor tamam mı hı. yani eğer yine orada e, 24 frame per second dönüyorsa o görüntü senin sol gözün 12'sini görüyor sağ gözün 12'sini görüyor demek hı hı. yani aslında senin beyninde algıladığın saniyedeki görüntü sayısı e, 24 olabilir hı hı. toplamda. Ama sen o iki görüntüyü de edip de 3 boyutlu gördüğün için, birleştirdiğin evet. için aslında sen 12 frame görüyorsun. Tamam ama algılamıyorum. 12 frame algılamıyorsun. Normal algılamıyorsun. Hayır 12 frame'lik görüntüyü görüyorsun. Çünkü birisi diğerinin e, tamam, açı farklı olan aynı frame oluyor. Tamam onu aldım da sen yine de onu 24 şey algılıyorsun. Hayır 24 algılamıyorsun. 12 algılıyorsun. Çünkü e, şöyle düşün. Sen bir gözünü bir gözünü kapatıyor, tamam. bir gözünü öyle, açıyor. Öyle, öyle, öyle, öyle, işte. Senin şurada bir gözün kapalı iken sağ gözünde gördüğün, yani sol gözün kapalı iken sağ gözünde gördüğün görüntünün tamam mı? Sadece şey perspektif farkı olan versiyonunu da bir sonraki hani tamam. da sol gözüne gösterip sağ gözünde göstermiyor. Tamam. Yani sen bir önceki sağ gözünde gördüğün görüntüyle sol gözünde gördüğün görüntüyü aynı görüntü olarak görüyorsun ki o derinlik kazandırsın. Tamam, tamam. Yani şu bir kere sağ sol yapması bir görüntü oluyor. Anladın mı? Anladım. O yüzden orada e, toplamda frame kaybı. Yani yarı yarıya aslında frame rate düşmüş oluyor. Bir bak Benim bildiğim e, ak gözlük olduğu zaman e, sonra Samsung'larda falan mesela 1080p görüntü alabiliyorsun. 3 boyutlu gösterir kendine. Ama pasif gözlükte 3 boyutlu görüntü göstermeye başladığı zaman 1080 iyiye düşüyor. Yani şimdi olay şu. Çözünürlük düşüyor. Yani. Çözünürlük düşüyor onda da. Çünkü orada e... oradan aktif gözlük kullanıyorlar ki 1080 bir görüntü evet. göresin diye. Şimdi eee pasif gözlüklerde çünkü sen, ekranı iki, evet aslında iki tane görüntü gösteriyor. İki tane görüntü gösteriyor aynen. sana. Alansa o gözlükte birleşiyor. Gözlükte <gülüyor> orada şey polarizasyon farkı oluyor. Yani ama, sağ gözünün gördüğü sağ gözündeki polarizasyonla sol gözündeki polarizasyon farklı olduğu için hani o bir camdan geçen ışık diğerinden geçmiyor. Evet, i̇ki farklı görüntü görmüş oluyorsun ama aynen. onu aynı frame rate'te gördüğün için ve hani sonuçta bir noktada ikiden fazla birden fazla şey olam e, piksel <gülüyor> olamayacağına göre Orada yarı yarıya bir piksel kaybını düşüyor, evet. düşüyoruz. Diğerinde de yarı yarıya frame rate kaybını Yani... Ama onu da şeyle kapatıyorlar işte. Moş Plus'ı. İşte onun, onunla kapatıyorlar mı bilmiyorum. Hani yani mesela ben şey, şeyle kapatıyordur onu işte. Yazılımla kapatıyor yani. Yani ben dün izlerken şunu fark ettim. O yüzden çekirdeğine... Hani kaldım. şey güzel. Tamam mı? Hani çok net bir görüntü elde ediyorsun 3 boyutlu evet. olarak. Ama şey mesela... Ee, background'da geçen işte kar, düşüşleri, yağmur vesaire gibi hani hı hı. hızlı ve hani çok da fokuslanmamış şeyler var ya hı hı. üç boyutlu detaylar. Onlar mesela çok yapay duruyor ve çok şey hani rahatsız ediyor. Sanki böyle gözlüğüne bir bir kir yapışmış da hı hı. hani çıkartamıyorsun gibi bir his yaratıyor bende. Hı hı. Mesela kar yağıyor ya mesela evet, sürekli. evet anladım. Mesela çünkü orada odaklanamıyorsun bir o kara. Evet. Ve kar zaten kartanesi hızlı düştüğü için tam olarak da o 3 boyut efekti de yakalanamıyor. Tane tane. Ama şeyde de öyleydi. Yani, film... yani filmde... Sinemada da izlerken öyle yani. Aynen ama o sinemada o zaten kendi şey, e... pasif izledik zaten sinemada. Evet, işte sinemada pasif izledik yani. yani. Sallıyorsun zaten. Ha olur öyle o kadar zaten diyorsun. E tamam, burada da Burada hani burada da diğerleri. pasif izlesen farklı mı mı göreceksin? Hayır. Diğerleri o kadar netken. Hani o ufak tefek detaylar biraz böyle hani sallamasyon gibi olduğu Hı. zaman o işte biraz şey oldu. Yani bilmiyorum şeye tabii başka üç boyut de bakmak lazım da. Çünkü üç boyut çekinden çekine değişiyor yani. Mesela bu Pacific Rim'in anonsu boyutu hakikaten yani çok net. ben yani bu kadar... Ee, ya yani normal filmi filmin de bu duyunu takısay ettiğimizde evet güzeldi evet. ama böyle 3 boyutlu takınca hakikaten o renkler bilmeler falan çok canlı geldi bana evet, yani. artık üç boyutlu filmlerin reviewlerin evet da, onu yapabileceğiz e, bu, bu arada alacağız. sizin için 3 <gülüyor> boyutlu televizyon aldık <gülüyor> taksitleri bana girdi <gülüyor> <gülüyor> ya işte o yüzden dedim Meno bulsak da şey yapsaydım ben çünkü bulamadım Meno 3 boyutlu filmini almamışım zaten filmi ondan sonra onun da mesela merak ettiğim şey ettim, yok muydu o... sende Avatar Avatar yok. Avatar'ın e, şey olarak var. Çekilmiş olarak var. Avatar'ı ben açtık bakayım. Ben ilk, ilk onu açtım baktım Avatar'a. Avatar'ın mesela 3 boyutunu seyredemedim. Niye? E, çünkü Avatar'ın 3 boyut beni çok rahatsız etti. E, çok üç boyut yok. Yani ne? şey ya böyle aşırı her bok 3 boyut yapayım da. Evet. Böyle gözüm yoruldu. Hoşçakalın mesela o zaman da seyrederken biraz yorulmuşum yani. Odak, bazı odakları kaçırıyorsun. Bir anda çok böyle evet. sanki önünde oluyor falan ya böyle bir tuhaf oluyor. O yüzden biraz böyle şey yapmıyor yani sıkıldım izlerken ondan sonra o yüzden çok izleyemedim okay, ya da belki de sen ya da belki de <gülüyor> ya evet filmde zaten sıkıcı ya da belki de şeyine ihtiyaç var hakikaten yani bu çekilen yani çekim olduğu yani olduğu için sonra de... De rip rip olduğu için aldın mı ha. belki rip'i de iyiydi dedi bir de, de şöyle arada. fark et ayar de. da yapabiliyorsun bu arada evet yani biz hiç ayarını yapmadık yani 3 point ayar da biraz daha kıs biraz daha açman lazım Hani, hep optumda duruyor. Ellemedim ama işte sıkıldım. şey diyorlar ama hani şinse şey ettim. O güzeldi. Half train Your Dragon mesela. Aha, ikisi geliyor ya. İkisi çok İyi ikisini çektim. Seyrettim. Ediyorum. O da çekim olası olmasına ama o mesela daha iyi. Yani şey diyorlar zaten. Hani ayarını adam gibi yaptığın zaman Hı -hı. hani çok güzel oluyor dediler. Hı -hı. Bilmiyorum işte ayar anlamadım. Çünkü mesela hiç onu. şey yapmak lazım herhalde. Hani ben dün denerken Hani e, aktif gözlük benim gözlüğün üstüne hani çok da sinemadaki pasif gözlükler o kadar da bu hayır sinemadaki pasif gözlük daha dandik He. bu daha iyi oturuyor tamam daha okay. rahat izliyorsun ama yine de normal bir insana göre senin e, gözlükle gözün arasındaki Mesafen mesafe artıyor. Işi. Evet. O yüzden o da bir hafif e, bulanıklık evet. yaratıyor. Doğru. O da baş ağrısı yapıyor. Hani şey denedim tersini yaptım işte aktif gözlüğü takmıştım benim kendi gözlüğü <gülüyor> taktım. Hani görmek için. O zaman görüntü birazcık daha iyi. Allah olacağız. Hayır hayır yani işte sonuçta e, filtrasyon gereği işte daha iyi. Anladım anladım da. E, ama şey de var şey kötü. Yani ben mesela hayatta gözlüklü, 3 boyutlu televizyon alacağımı düşünmüyorum evime. Niye diyeceksin? Çünkü sonuçta her <gülüyor> ne olursa olsun hani bunu polarizasyonla yapıyor tamam mı gözlüklü? Yok, yok öyle yani, <gülüyor> boyutsuz televizyon yok şu anda biliyorsun. İşte polarizasyonla ha. yapıyor tamam mı? Şimdi şurada o da şu demek. Sen kafanı oynattığın zaman <gülüyor> yani sıçıyor. Tabii. sıçıyor. Hoş, bu o kadar sıçmıyor ya. Bu şey evet, bu o kadar sıçmıyor. Aktive bu tam, sıçmıyor. tam 90 derece yap, yapmadığın sürece sıçmıyor. Evet. Ha, sen yana bakıyordun. Yani. Gözü <gülüyor> almış çevirmiş bak ne mi bakıyor <gülüyor> İşte tam 90 derece yapmadığın sürece evet. şey yapmıyor. E, Yuh e, artık e. ne yapıyorsun oğlum. Tavandan e. sarkıp mı izleyeceksin? Hayır şöyle yatıp izleyemeyeceksin demek oluyor bu. Böyle. Ha. Ben mesela senin koltukta yatıp izliyorum ya bazen. Evet. Öyle izleyemeyeceğim anladın. Öyle izlemiyorsun. İşte televizyonun karşısında dik oturacaksın. Sırtın düz olacak işte yüzün üzerinde doğru şey olacak. Yani o rahatsızlığı kaldırarak 3 boyutlu izlemem herhalde diye düşünün. Tamam 3 boyutlu. Zaten 3 boyutlu kaç tane şey var onu mu izleyeceksin? Ondan sonra 3-4 tane film var zaten 3 boyutlu izlemeye değer. Onlardan biri zaten bu pasifikrimdi. İşte Man of Steel izlemeye değer yani. Hı -hı. Ne bileyim bir, Iron Man bile yani bir şey yok Iron Man'de de. Yani, ee, ama şey diyorlar. E, hani benim, Animasyonlar güzel oluyor 3 boyutlu. Animasyonlar izlemek. değil de şeyler çok güzel oluyormuş. Belgesel belgeseller. Belgeseller. Tamam o da güzel oluyor da onu da bulmak lazım. Ay, yani şey, e, IMAX. 1080p. National Geographic falan olsa şeyleri veya açacağım böyle malıya. Oh işte safariye çıkıyorsun ha, safariye. böyle öyle sahara çölünde Hı. geziyorsun falan. Ee, evet onlar güzel olarak. Onlar çok güzel oluyormuş. Hani televizyonun kendi e, 3DS'iyle de güzel oluyormuş. Ben bunun şeyini de denedim. Mesela fena değil yani. Normal 2 boyutlu görüntü boyutlu yapsın diye. Hı -hı. Fena olmuyor. Böyle tabii deli gibi olmuyor mu? çakma 3 boyut oluyor. Ama yapa, yapabilirsin yani. Yani bilmiyorum bana şey gibi geliyor hala. Mesela şu açtım Asus'un Krizi. Oynarken 3 boyut <gülüyor> <Hiç> boyutlu oynadım. <gülüyor> biraz. Eğer dedim bunu kapattım server yani ama hani istersen Asus 43'ü 3 boyutlu oynayabilirsin. O Razorgun'u 3 boyutlu oynayalım mı? Onu düşündüm ama denemedim çünkü gözüm çıkabilir <gülüyor> <O gülüyor> gözler He? Gözleşşik olup <gülüyor> ama şu işte mesela Hobbit Exent şey olsun. Hadi veya aç mesela onu 3 boyutlu bir de setmek istiyorum Hobbit. I. Yani şov için ama olsun. Bazı filmleri güzel olur. Güzel olabiliyor şeyde. Sezon. Bir de şey oldu, Bütün ışıkları kapattıkta, kapatıp izlersen 3 boyutlu. Aha. O zaman daha güzel oluyor. Ka tam karanlıkta yani. Şu an yani. bu kaç? 46, 46 mı? Aha. Tam karanlıkta çok iyi oluyor. Oğlum 90 inç bundan 4 tane. Tabii bekledik. 90 inç ne lan? 85. Güzel oldu. 85 inçtir. 3 boyut izlediğin için ne diyorsun? Oğlum zaten 85 inç yaptığın zaman burası cep sineması olur. Evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte bu şey eşime onu diyordum. hatırlatmana eğer çok param olursa ilk yapacağım kendi sinema salonu yapmak diye. <gülüyor> bir tane sinema salonu yapacağım. Sonra her kafa bir tane de kopyasını alacağım. Dijital. Oradan Aa, çakacağım söyleyeceğim. Projektör alacağım. Projektör değil oğlum. Dijital projektör. Tabii, tamam, sinema salonu yapmışım onda alırım. <gülüyor> Kendime düşse sinema Oğlum, salonu yaparım. sinema yapmışım. salonu yapmaktan daha pahalı biliyorsun <gülüyor> Projektörün kendi. Ya olsun <gülüyor> da. Ama sinema salonu da bir de böyle şey olacak yani. Ne? IMAX olacak. IMAX olacak. Tabii. IMAX olacak ama on koltuklu. <gülüyor> Oğlum, IMAX'i yapacaksan yani bir perdenin bir 60 metre falan olması lazım Tabii. onun bir minimumu var. Ne yapacan onu? Diyorum ya paran olacak yapacaksın oğlum. Oğlum 60 metre dediğim buradan senin evinin bir köşesinden bir köşesinden ya daha evet, uzundan. Param olduğunda bu evde olmayacağım herhalde. Adama bak. Param olduğunda gideceğim. Anasıl bir tane Malikane böyle kocaman diyorsun. şeyim olacak. Arsam olacak. Anası, Saygın menner. Arsam bir yapacağım böyle. Saygın menner. Aynen. yapacağım? O. Ondan sonra. içine ortasına havuz da yaparım. Havuzdan yapıyorum. <gülüyor> Tabii oğlum. Hayat bu. Ben zaten var ya her, her gece bunu düşünüyorum. Çünkü ben ee, ben... Evde televizyonum yok biliyorsun işte hani benim bütün hayatım bilgisayarımın evet. e, üzerinden dönüyor yani filmlerimi dizilerim de orada izliyorum işimi de onla yapıyorum falan filan tabi evde odamda yaşıyorum yani salonda yapmıyorum bu Hı -hı. işleri tabi odamda da hani benim odam küçük masam yok Hı -hı. bilmem neyim yok masanın şey yatağın yanında işte sehpan var sehpanın üstüne koyuyorum bilgisayarı işte böyle yat, yan yatıp Hı -hı. izliyorum tamam mı? Ben yan yatıp yan yatıp izliyorum böyle. Ondan sonra her seferinde şu oluyor işte kolum karıncalanıyor ee, tamam mı işte. Çok rahatsız oluyor. E, evet e, ondan sonra ne bileyim işte şey kafamı yaslamaktan işte avucum ağrıyor işte çenem yamuluyor falan filan. Sonra bir 5 dakika ara verip böyle sırtına yatıyorum tamam mı? Yani keşke tavanlıyorsa. Tavanlıyorsa. Evet. <gülüyor> E olabilir tavana taktırabiliyorsun. taktır can tavana şöyle hafif eğimli. Zaten hangi hangi televizyon e, firmasında o reklam? Bir tane bir tane. E, bir tane herif böyle beyaz tişörtlü şu kalp kısmında böyle şey e, kırmızı leke kan gibi ve ölü gibi yatıyor. He. Ondan sonra meğer işte televizyonun televizyon. tavandaymış herif şey e, patates kızartmasını işte batırıp yerken ketçap damlatıyor. Yani yapılabilir Yapılır da şey değil, eğer... Şöyle hafiflerimi elini koydun mu böyle işte otur, böyle takılabilirsin yani. Oyun oynayabilirsin İşte orada da şöyle bir şey olur. Yemek yerken boğazına bir şey kaçıyor. Hayır. Abi hiç izleyemezsin abi 10. dakikada uyursun hepsini. <gülüyor> <gülüyor> <Aa, gittim. gülüyor> Hele bir de şeyde olduğunu düşünsene Lesboy'da o koluk var ya. Aa. Lesboy. Böyle yapmışsın. <gülüyor> <Direkt> gitti. <gülüyor> abi işte yaşlandığımı ben ne zaman hissediyorum biliyor musun? Ne zaman? Hani şeydim ben. Uyuyakaldım Aynen çünkü eskiden işte üniversitedeyken, lisedeyken hayatta bir şey izlerken uyumazdım. Yani uyursam da böyle çok hani bildiğin uyumak için izlenilen filmler vardır ya. Evet. O tür filmler olması gerekir. Tamam mı hani. Şimdi uyuyorsun diye. Şimdi hani yine çok uyumuyorum ama hani heyecanlı izlediğim bir şeyin ortasında da hani bir daldığım oluyor artık. Daha şöyle bir şey oluyor. İzliyorsun ya, nasıl geliyor, tamam mı? Evvelden uykun bile gelse sıra öyle yatayım diye. Ha ne uyuyacağım lan dur şunu izliyorum şimdi, evet. kendi kendine terk yapıldım. Şimdi şöyle oluyor. Ya neyse ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir uyuyayım Ay, ya. <gülüyor> nasıl istersen <gülüyor> sen, aynen, sen, aynen, sen aynen. Onu onu mu iptal edeceğim? <gülüyor> Ve direkt kapıyı... hatta hoşuna gidiyor. İyi uy, uykuumda yerli. <gülüyor> <o> Neysin <anıyorsun> beni? <gülüyor> şey oluyor ya. Hani e, mesela. Sen yani benim mesela işte hani e, çıkar çıkmaz izlemeyi sevdiğim dizilerim var değil mi? Ha. Atıyorum şey eee sen söyle Personal Interest evet, atıyorum evet. Black atıyorum e, şey XYZ ha, ha. tamam? Mı? Hani onlar o gün çıktı mı? Hani o gün şey indirilir, evet. o gün izlenir. Ama mesela eskiden hani ya izleyemiyorsam hiç izleyemiyorsun tamam mı? Evet. Hani işim vardır, gücüm var. Ama şey hani izlemek için oturursun, zamanın da var. Diyelim ki 3 tane dizi var. İşte gece 11'de oturuyorsun zaten 3'ten önce yat çocuğunla. Hani de kapatır yatırım diyorsun. Hani kafanda bu hesap hani bilinçaltında dönüyor. Evet. Ama işte izliyorsun sonra izlemeye için işte listeye atıyorsun. Sonra orada başlıyor pazarlı, tamam mı? Hani en listenin en üstüne hangisini koyarsam çünkü biliyorsun ki <gülüyor> diğerini uyu. de uyuyabilir. <gülüyor> o yüzden böyle kısa olanları üste atıyorum. Tamam. Hawaii Matchmaker, <gülüyor> <gülüyor> işte Big Bang Theory, 22 dakikalıklar hep üstte. Onları izliyorsun. Ondan sonra böyle kayar, kayar gibi oluyorsun ya. Ben şimdi like this izlesem, izlemesem. Yemezimde uyuyacağım. Ha, izlerim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> officially old. Evet Ay. Allah, bir şey yok oğlum. Yani şunu Uyuyacaksın uyuyacaksın yani. yani. Uyumak da güzel bir şey. O kadar komik ki. Senin baban, senin yaşındayken, Hı. yani sen var mıydın? Vardım. vardı değil mi? Evet. Ben, benim, bizim daha yok. He, benim yaşımda, ya babam benim yaşımdayken babamın 3 çocuğu var Çünkü babamlar Yemiş. erken evlenmiş. Evet, 24, herkes, tamam, o zaman ha. herkes erken evleniyordu. İşte, babam 24'ünde evlenmiş. 25'inde ben olmuşum. Ondan sonra da işte e, ikinciyle benim aramda 3. işte 3'üyle e, ikinci aramda 2 e, iki yıl fark var. Tamam mı? Yani toplamda 5 yılda, beş yılda, beş yılda <gülüyor> Bu durumda Rüso kaç yaşında? Yani 5 <gülüyor> yani yılda 3 çocuk yapmışlar. Evet. Yani ben şu anda kaç yaşındayım? <gülüyor> Tabi oğlum millet erken yapıyormuş her şeyin zamanında. Evet. Bir biz oturttuk yani otur. Ya yani şimdi ben kendimi lan çocuk büyütecek sorumlulukta bir insan olarak düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ondan uğraşacağım. Ben uğraşacağım. Hayır yani sen evlenmişsin bile yani. Sürekli senden başka birisi var ve onunla uğraşıyorum. <gülüyor> Uğraşmıyorsun oğlum. Adama bak. Hayır işte bak. Eğer uğraşmayacağını yani o yani şuna kesinlikle katılıyorum. Hani doğru insanı bulduğun zaman o uğraş olmaktan çıkıyor. Onu uğraş olarak düşünmüyorsun. Dur. Ama yani bir bekar bir adam için tamam mı? O doğru insan çıkana kadar her şeyi bir uğraştır anladın mı? Tamam da yani işte o bir şey ne derler son olmayan e, bir yol gibi ne kadar gidersin o kadar derine gidiyorsun yani evet orası öyle o yüzden mesela ha, kız arkadaşım olmuş şimdi onun kapıya ayda bir yemeğe gideceksin ben işte <gülüyor> e, arayacaktır dır edecek ondan sonra niye aramadın diyecek falan filan bütün bunlar o kadar şey geliyor ki bana ah. Yani şangaycı mı konuda o yüzden. Allah senin yaşındaki ondan sonra kızlar da aynen ben senin olabilir. Ya yani o da şimdi çünkü kim, tek kim uğraşacak bir tane bir bulacağım da bindem ne de ondan sonra onun, onun öyle öyle çünkü şeyini çek yapam yapmayacak tek bana iyi davranmayacak bana tek başına olmak o kadar ha yani. o kadar rahat ki belli bir ha, noktadan sonra işte orada ve kötü ama hani. işte o rahatta koyuyor. Hem iyi hem kötü. Hem iyi hem kötü. Ama mesela şey gibi işte, hani bazen canın çok pizza ister, evet. tamam mı? Ama bugün yemez, yarın yemezsin, üçüncü gün pizza istemekten vazgeçersin. Aynen. Hani bazen çok yalnızındır, hmm, pizza Ke yemek. <gülüyor> <gülüyor> keşke bir kız arkadaşım olsun, dersin, pizza, pizza, pizza yersin. Babacımızdan <gülüyor> <gülüyor> bir pizza söylersin, yani <gülüyor> evine yakınsa bir müstahkemciğinden söylersin. <gülüyor> Ondan sonra yersin pizzanı oturursun. <gülüyor> Oy bir şişkinlik yapar ama oturursun. <gülüyor> ondan sonra zaten aa, keyifli. Ama benim şeyi gördün mü Kore'de anasını heyetler şey yapıyormuş ya oturup bir yemek yiyorlarmış. E, minnet danları izliyormuş. Evet. Böyle açıyormuş böyle dana gibi. Anasını böyle ne varsa yiyormuş. Eşek gibi yiyor bunu. Evet. Anamını muhabbet ediyorlarmış bir anda. Millet de tek başına takılanlar kılıyormuş tabii. Açıyormuş onu izliyormuş yemek yiyormuş. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç ve çok şey bence. Tuhaf. Yani, Tuhafsın değil de böyle... Doğru yani. Niye olmasın ki? Mesela ben devlet tek başıma olsam... Değil mi? Sen de ser. Açıp tamam bir şey yemek istiyor. Hayır şimdi... Bak şöyle düşün. Sen tek başına yemek yiyorsun. Ben tek başıma yemek yiyorum. Biz Skype'la işte Açık, görüntülü yani, açıp... Var. Hani karşımızda hani... Evet, y evet yani. Niye olmasın, niye yani? olmasın ki? Niye Aynı yerde olmasın. Hani hakikaten insan çünkü tek başına özellikle yemek yerken... O, onu yapalım istiyor. bak. Onu yapalım bak. E, görüntülü Skype açıp ikimize dürüm söyleyelim. Aynı <gülüyor> yerde. <gülüyor> Niğedir? Ne bileyim aynı yerden yemek söyleyelim <gülüyor> McDonald's'dan falan. Birlikte yiyormuş gibi olur. Ne yiyorsun? Oradan bana bak. var mı? Çak. <gülüyor> tuz uzamıyorsun. Kalptan tuz göndü. <gülüyor> Ama şey geldi bana. Mantıklı geldi. Evet. Tabii dana gibi yemeleri ayrı. Monseri, donatı, hepsini yiyor. Nasıl yiyorsun oğlum? Ölürsün lan üçüncü. Şu gün ölmüyor mu? Demek. Ölmüyor da bir ton para harcaymış tabii. Evet. Ama bir ton da para kazanıyor. İşte reklam alıyor. Tuhaf yani. Demek Kore'de bir sürü yalnız insan var. Var tabii. Yani evinde böyle yalnız başın akşamları. Yani zaten <gülüyor> şöyle bir şey. Çok ilginç. Mesela... Eee... Uzak da da yani daha doğrusu Kore'de deyim e, biz hani şey aile kültürü vardı Kore Hı. tamam mı e, Evlenip çıktığın yani evlensen bile hani Hı. eğer ilk çocuk ilk erkekysan ailenle yaşamaya devam edene bak yani babana bakarın yani sorun yani mu Evlenmeden önce mesela çocukların evden ayrılması mesela çok hani e, alışıldık bir şey değildi son zamanlarda anladın mı ama gitgide mesela Kore tarafında işte belli bir e, gelir düzeyine gelen çocukların evden ayrılması daha sık yaşanan olay. Ama mesela işte Avrupa'da mesela normalde tam tersidir ya. O evet, şekilde üniversite kaç? için ders. Altar, köçen teknoloji Onlar ha. da işte iş bulamamaktan, işte şundan evet. bundan ve işte hani e, tekrar anne evine geri dönme sendromu var. Evet. Yani çok ilginç. ters gidiyor. Aynen. Mesela ben hala annelerle. Mendil vereyim mi? Alacak. <gülüyor> ağlayacak. Zaten biz bir önceki podcastta de aldı. Yapma be. Ha, dinlemedim. <gülüyor> <Dinleyemiyorum>. <gülüyor> ne dinlemiyorum lan? Dinleyemiyorum lan. Bayağı bir dinleyemiyorum. Koyacaksın telefonuna. işe giderken dinleyeceksin. İşe giderken, işten dönerken dinliyorum. Dinlerken uyuyorum. Allah uyumayacağım. yarısını duyuyorum yani. Ben de açıyorum çünkü radyoyu radyoda uyuyorum. Ondan sonra bütün gün sonra böyle geziyorum. Bir numara bir numara mutlu akü bir numara falan diye. Çünkü beynime girmiş tamam mı reklam. <gülüyor> Kulağımda ve radyoda, radyoda radyo reklamda uyumuşum. Radyo dinlemeyeyim podcast dinleyelim. Bak kendi çektiğimiz podcastleri bile sen, sen dinlemiyorsun tamam down... mı küfür edeceğim. Ondan sonra download notlarımız niye diyor? Ben biriktiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan dinliyordum da yeri kaldı. Podcast Neyse. Ee, böyle işte Ne kadar konuştuk lan Bilmem konuştuk saçma sapan yerlere git konuştuk <gülüyor> Hakikaten ben yılbaşı konuşacak diye 1 saat, saat 20 Yoo bir saat 28 dakika ne konuştuk oğlum Ne bileyim ben <gülüyor> O zaman e... Yılbaşı e, episodunu yılbaşını <gülüyor> Yılbaşında burada 30 kişi varken. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evde. Herkes satır satır. Satsın boşver. Bu yıl başından da ben çok sıkıldım ya. ya yıl, Yılbaşlar yapma. Hayır öyle değil. Yani yılbaşı dediğimiz konsept böyle. Niye? <gülüyor> ya bilmiyorum ben hiçbir zaman yılbaşı konseptiyle şey olamadım. Kaynaşamadım yani. Çok Tabii. manasız geliyor şimdi anladın mı? Bizim dönemde Tatil işte danssız olayı bitti. Yani tombala mambala vardı eskiden. Ya ben eskiden başına zaten şey yapardım. Ondan sonra evde olduğum için çünkü bir bok olmadığı için. Yani yılbaşında zaten niye dansöz oynuyorsun? Niye varmışsın? Bilmiyorum. Mesela onları açıyordun dansörü. Eskiden şimdi biz Victoria Secret şeyini niye sevdiyorsak? Eskiden dansörüz vardı. Biz, var, biz Victoria Secret'i ironik olarak izliyoruz. <gülüyor> Yoksa... Yani ironik bakmak... olsun. Karılara bakmak... <gülüyor> bakmak hadi, hadi. Yani Adam... karılara bakmak için izliyorsun. Hadi yani lan. Sen karılara bakmak için izliyorsun. Ya ne karı... Adam kadın geçiyor lan sahnede. Neye bakıyorsun sen? Arkada davulcuya mı bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Hayır yani sonuçta benim onu izleme gibi bir ihtiyacım yok. Anladın mı? Heee. A seni. Ne hangi ne ne açıdan ironik açıdan yazmışız peki merak et. Çünkü bizim için o saçma sapan bir gelenek haline geldi. Ha o gelenek o ayrı. O yüzden Ama hani... işte eskiden de dansözler de o yüzden izlermiş. Işte, Olmuş da gelenek olsun diye izleriz Hadi açın iki dansöz izleyelim. Çünkü evde danssız yok. <gülüyor> bizim <gülüyor> evde de Victoria <bitti>, <gülüyor> Secret'ım yok. Sen de <gülüyor> Ya ama öyle yani sonuçta dans söz izlenirdi eskiden. Bu başka bir bok yoktu ki açıyordun. İlla bir dans oynuyordu. Yani izlemek istiyorsan. Her kez dans sözleri ismini tanıyor. Biliyor ismini cismini tanıyordu oğlum millet. Ooo bunda bu oynuyormuş. Aç aç onu aç falan. Zaten kanal var. TNT'yi aç oğlum bak orada ne varmış. Asıl orada oynuyordu Dans sözün hala sonra çıkıyor falan diye. Onu seyrederdik yani. Bir de tombola oynanırdı. Bir de ben şey yapardım giderdim odana. Açardım radyoyu, ondan sonra şey olur dep. O senenin top yüzünü, su böyle baştan şey sondan başa doğru sayarlardı. Hı. Tam böyle gece 12'ye gelirken de birinci çalarlardı. Su ben on dinlerdim mesela. Bütün senenin yüz şarkısını dinlerdim. Biz de mesela bu onla haberizlerdi yani. şey olurdu ya hani. Aa işte bilmem ne adaları yıl yeni yıla girdi. Oradaki kutlamalar ha. bu. Ondan sonra Japonya gitti. Oradaki kutlamalar bu. Ha. Biz de hani başkaları nasıl kutluyor <gülüyor> <gülüyor> O yüzden. Ne bileyim hiç bir zaman böyle yılbaşı, yılbaşı falan diye benim de hiç yoktu olmadı. Baksana burada bile ağacı yani kuruyor da bir ağacımız oluyor yoksa oturup ağaç kurmak da sadece çekici gelmiyor. Biz de çocukken yapardık ağaç çok ağaç vardı. Grimin son bölümünü seyrettin mi? Seyrettim ya. Yani. Ne no, öyle? böyle? 37 kutu çıkardı. 37 42. 42. Kutu. 42, kutu. 42 kutu her yerde kurdu böyle. <gülüyor> bir de kurdular, kaldırdılar, kaldırdılar tekrar kurdular. <gülüyor> <gülüyor> Burcu ile izliyoruz tamam mı Ondan sonra o manyak ya Ağacı falan da yapıyor işte böyle merakla süslemeye Gördü böyle bana döndü kızıyor Ondan sonra işte görüyor musun bak neler yapıyorlar Biz şimdi bir tane ağacı kuracağız yardım etmiyorsun Bütün evi ne güzel yapmış herif falan Dedim manyak mısın o öyle evde ben oturmam <gülüyor> Hayır böyle süs olur mu lan O kadar süs ağzım burnu süs Bir de şey diyor sonra kaldırıyorlar yani Herif ha. gidiyor bir gece kaldırıyor Sonra kız gidiyor hani şeyle konuşuyor. Diğer kızla. Diğer kızla işte karısıyla karısı sevgilisiyle konuşuyor ya. Ya işte biliyor musun bana kurmuş oraları Çok güzel yapmış şey ama ben sevmiyorum işte binlerce sıkıntım var. <gülüyor> Burcu diyor ki bu nasıl bunu böyle kadar sakin dinliyor ya diyor. Anası almış 42 kutu kurmuş araya. <gülüyor> Kız ondan nasıl yaptı diye kaldırdı da herif yerinden bütün hepsini diyor. Demi, niye demiyor şey diye ee, Ben uğraştım o kadar senin yüzünden ağzına <gülüyor> kaldırmışlar. Anam aldı onları i̇şte kuracağım asemi diye. Asemi. <gülüyor> Bak işte. Ama doğru söylüyor lan. O kadar kurmuşsun 42 kutu. 42 kutu kurmuşsun da yani kızın da şey iki tane akrabası ölmüş. Tramva geçirmiş. Ya bırak Allah aşkına ya. Ne travmaymış arkadaş. Aa sonra böyle bir Oğlum, gezdikalı travma, gibi. Oğlum tramva... Bak bırak şey e, öyle demeyeceksin. Tramvalar çok önemli. Böyle tramva deyip geçmeyeceksin. Abi tramva... Tramva yani... dediğin şey Batman'i Batman yapmış. Tamam mı? Ya tamam olan lan Batman'in bunun travması bir mi? Tamam işte onun da travması günü bir gün. işte Christmas. Abi Christmas yani... <gülüyor> hepsi Noel babasından. Ne <gülüyor> nasıl yani kimi suçluyorsun yani şimdi? Hepsi Christmas yüzünden. Christmas olmasaydı yolda ölmeyeceklerdi. Ulan ne biliyon? Belki öleceklerdi. Christmas olması gerekmiyor mu? Ya Şükran Günü'ne işte. denk gelseydin ne olacaktı? Şükran Günü'nü sevmeyecekti işte. Böyle bir salaklık olabilir mi yani? Ta o gün çünkü senin, Allah yıl dönümü. Senin böyle, senin böyle bir travman var mı? Benim şimdi çocukluğuma dönelim. <gülüyor> <gülüyor> elma yiyordum, biri öldü. Artık elma yemiyorum. Böyle bir şey var mı? Yok. Ben çok malım o konuda. <gülüyor> Ya abi dizi, dizi travması diye bir şey var işte. Yani insanların bu kadar kolay travma geçirmesini ondan sonra ben kabul edemiyorum. Kabul benim edemiyorum. Benim hiç, hiç travmam yok ya. Ya Vardır elbet benim de vardı belki ama ondan sonra hani bu kadar bilincinde olmazsın bir de travma. Ha, yani. yani öyle bir şey var. Hani ondan sonra ben bugün hissemem. Niye? Çünkü bugün bilmem öldü? Yani ha. o kadar bilincinde olmazsın. Hakkında mesela sıkıntı duyarsın, hoşlanmazsın, keyif almazsın Belki o Christmas'tan. Bilerek bilincinde tutuyor. Ya abicim bilerek bilinç tutmak diye bir şey yok ya. Var tabi zorluyorsun mesela bak Batman her gün annem babam öldü benim. <gülüyor> her gün. <öldü. gülüyor> Ama o sala hatırlatıyorlar Ay o da hatırlat kendini hatırlatıyor işte. Benim annem. Her gün <gülüyor> <gülüyor> Bence o rip var ya. Bruce Wayne Bruce Wayne aynı şey e uyanıyor. Tamam aynaya bakıyor. Babam öldü diyor. Ay çok sinir. Abi zekalı ee, hani ben yani benim en sevdiğim karakter sonuçta ama hani şey o animated seriesde mesela Batcave'e girmek için Hı -hı. işte saatin arkasından giriyor ya evet, evet. kurduğu saat ne biliyorsun değil mi? Yani annesinin babasının öldürüldüğü saat. Hı -hı. Hatta onun 5 dakika öncesi. İşte o manyak adamın. Adam her gün var. kendi kendi kendini atıyor. Ama hadi o, annem, babam ama iyi de bak canım benim onun onun şu şey bir şey var. Anası kendini gazlaması lazım. Nasıl gazlayacak? Ve pasu babadan gazlıyor. Ne yapsın? Annem, baba, annem babamı öldürdü. Annem o bu saatte öldü. Annem babam bu saatte takardı. Annem babam buraya giderdi. Annem abi şunu yerdi. Öldüler. Kim öldürdü? Aa diye böyle giriyor herif işte. Ya annem babam öldürdü. Motivasyonu bu yani herifin. Ha şimdi mesela yani ee, Christmas'ta travma yaşamanın motivasyonu yok yani. Hayır, Christmas, olay Christmas değil. Demek ki travmalar ikiye ayrılıyor. <gülüyor> Christmas travmaları. <gülüyor> hayır, bir... bir senin, anne baba travmaları. Bir seni motive eden travmalar var. Bir de motivasyonunu alan travmalar var. Sonuç işte. olarak Hı. o yani ben o kadının yanında olsam bakın iki çift laf eder ulan. Ediyor zaten diyor. Ne ediyor lan? Ne dedi? Hiçbir şey demiyor ki. Ya şey çok zor bir şey aslında biliyor musun? Ben yani yardım ettiğim için falan. Abi falan hiçbir kadın ya. 40 kutu başkası için, başkasının sevdiği için hiçbir kadın gidip bu kadar emek harcayıp var ondan ya üstüne ona, laf etmez. Şey laf or, etmeden durmaz. Orada laf etseydi zaten ben o diğer kız olsaydı Çakardım ağzına Sen o bilincini kaybettiğin zaman biz hani seni şey yerine getirmek için neler çektik. Sen onu hiç düşünmüyor musun diye çakardım ağzına iki tane. Yok ne ki hatırlamıyorum falan filan diye şey tamam, yapıyor. Tamam onun yaşadığı travma daha beter. Kadının hatırlayamadı. Ondan sonra bilmem ne gitti. Ondan sonra şeyle öpüşsemişti. Herifle yırtık çıktı. Anamın karının hayatı travma. Tamam işte sen o travmayı yaşarken o kız zaten müdahale edip her şey yardım etmedi evet, mi? Evet ama o yaşamış geçirmiş 7 yaşında mı kaç yaşında ölmüş gitmiş yani artık. Hayır İnsan işte. üstünden atacaksın Bir tane bir travmayı? kere bir günde bir günde yani benim için bir dekorasyon yap kaldır onda e, dırdırını yapma. Ben Adam seviyorsan dırdır sene, yapmayacaksın. Bir buçuk sezon uğraşmışım seninle. Seviyorsan dırdır yapmayacaksın. Adam senin için hazırlamış. Allah. Ha, Sonra dırdır. gittin yeniden kurdun mu kurdun keski. Ee? Ha, i̇şte böyle. Karı millet işte. <gülüyor> Yapsın boz tekrar yap. <gülüyor> İyi tamam. Evet bu kadar. Bu ateşli konuşmadan sonra. Evet. Burcu Allah'tan dinlemiyor bunları. <gülüyor> dinlesin, dinlesin aslında. Dinlesin aslında. Ne oldu? Ben Hiç zaten olmaz, var ben ya e, büyük büyük bir ihtimalle e, herhalde 3. aydan sonra falan e, gelmem bu. 3. ay ne? Ha, şey. İşte Mart. Ha. <gülüyor> Marttan sonra gelmem. Hayır, beni yalnız bırakma. <gülüyor> mal gibi ortada kalacaksın işte. Hormonlu hormonlu. Hiç şey olmaz. Ben malım. Ha? Ben tanırım kendimi. İşte. Hiç şey olmaz. Öyle. Hadi. O zaman ee, kapatalım. Kapatalım. Ee, i̇nşallah ee, yine şu şunun şurasında ayın bitmesine kaç kaldı? 15 tane. 10 gün mü? Bu hafta, bu hafta haftaya yılbaşı. Bugün 22 sürü değil mi? Hı. İşte 10 küsur gün kaldı. 10 10, 10 gün. gün. 10, ya, 9, 9. Bu, kaç Salı günü yılbaşı işte haftaya. Bugün 22'siymiş. Evet. 8 kaldı. 9, 9, 9 gün kalmış ha. Yani. Oha 9 gün sonra. Geekstra, Geekstra yenilenmiş ve farklı bir Geekstra e, olacak. Oooo. Oooo baby. O yüzden e, büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bir e, sitede bakıma girme durumumuz söz konusu. <gülüyor> evet iyi. o yüzden e, hakikaten bunu koyacağız da nereden dinlendikler? Aytun senle Facebook'a çek. Facebook'a da, Facebook da Facebook'tan. Okey o zaman. Okey. Şeyin de ilgili yorumları da artık ilk bakışında Evet e, Tamam. Ben sen diyorum yazayım ya yaz yazmak uzun sürüyor. Ben bize çok böyle yazıyorum çünkü. Yok yok işte konuşalım da. Nereye yazacağım site yok ortada. Site açılsın yazıyor valla. Site açılacak. Neyse geeks.com Geeks.com arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. I happy I'm feeling glad I got sunshine